çalgıcı Frans Grillparzer seslendiren Seval Delikara Eğer halk bayramı denen bir şey varsa o da her yılın temmuzunda gökteki ay 14'ü buldu mu o günden sonra gelen pazarla onu izleyen günde Viyana'da yapılan bayramdır. Halk bu bayramı kutlar hem de yalnızca halk kutlar. Eğer kibarlar da bu bayrama katılırlarsa ancak halktan bir adam olarak katılırlar. Bugünlerde ayırmak, seçmek denen bir şey yoktur. Hiç olmazsa birkaç yıl öncesine kadar bu böyle olmuştur. O gün Avukarten, Leopoldstadt, Prati Parkı ile tek bir bayram haline gelen Brigittenau'da Nauda, kilisenin yıl dönümü bayramı yapılır. İşçi halk bir Brigitte kilise bayramından öbür Brigitte kilise bayramına kadar günleri adeta iple çeker. Uzun beklemelerden sonra o günde gelir çatar. O zaman sessiz kentte bir kıyamettir kopar İnsan dalgaları caddeleri doldurup doldurup taşırır Ayak sesleri, uğultu halinde yükselen sesler Sonra bunların arasında yer yer yükselen bağırışık çağrışmalar Sınıf farkı kalkmıştır Sivillerle askerler bayramın heyecanını ortaklaşa paylaşırlar Kentin kapılarında kalabalık artmaktadır Kapılar alınır, kaybedilir, yeniden alınır Sonunda bir çıkış yeri kazanılır ama Tuna Köprüsü yeni güçlükler göstermektedir. Burada iki karşı takım, yaşlı Tuna'yla kabarmış bir halk yığını birbirini çaprazlar. Biri alttan öteki üstten akar, yaşlı ırmak eski yatağından akar. Halk akıntısına gelince o da köprü engelini açtıktan sonra geniş bir göl oluşturur. Buraya yeni gelen biri karşısındaki görünme tasayla bakar. Oysa bu neşenin taşması, sevincin boşanmasıdır. Kentle köprü arasında üstü tenteli arabalar bu bayramın asıl kutlayışlarını, yani uşaklarla işçileri taşımak için sıralanmıştır. Bunlar tıklım tıklım dolu oldukları halde korkmadan, bir kazaya uğramadan önlerinde açılan, arkalarında kapanan halk yığınları arasında dört nala giderler. Kazaya uğramazlar. Çünkü Viyana'da arabalarla insanlar arasında gizli bir anlaşma vardır. Dolu dizgin gidilse bile çiğnememek, büsbütün dalgın olunsa bile çiğnenmemek. Arabalar arasındaki aralık her saniye kısalmaktadır. Sık sık kesilen kafileye bazen kibarların birkaç süslü arabası katılır. Atık arabalar eski hızını yitirir. Sonunda geceye 5-6 saat kala atlar arabalar bir yere mıhlanır kalır. Hem birbirlerine engel olurlar hem de ara sokaklardan gelen arabalarla yolları kesilerek sıkışır kalırlar. İşte o zaman... Yaya yürümektense, kötü de olsa binmek daha iyidir, özdeyişi açıkça suya düşer. Bu yerlerine mıhlanmış arabalara kurulmuş oturan süslü püslü hanımlara çevreden şaşkın şaşkın bakılır, durumlarına acınır, alaya alınır. Uzun boylu, bir yerde durmaya alışmamış olan kadanalar önünde giden tenteli arabanın kapadığı yolu tutmak için sanki onun üstünden atlamak istiyormuş gibi şahlanır. Nitekim aşağı sınıftaki arabalardaki kadınlarla çocukların bağrışmalarından korktukları açıktan açığa görülür. Hep hızlı sürmeye alışmış olan, ilk kez dediğini yapamayan arabacı, her zaman beş dakikada geçtiği yolda üç saat saplanıp kalmak zorunda olduğu için öfkelenir, yitirdiği zamanı hesaplar. Kavga, çığlık, arabacıların karşılıklı sövüşüp sayışmaları, arada kamçı şaklamaları. Sonunda... Nasıl yeryüzünde en kararlı duruş bile az çok bir ilerleme gösterirse bu bekleme içinde bir umut ışığı belirir. Au ilk ağaçları ve Brigitte now görünür. Bütün acılar unutulmuştur. Arabadakiler arabalarından atlarlar, yayalar arasına katılırlar. Uzaktan yükselen dans çalgısının ezgileri yeni gelenlerin sevinç ünlemelerine karışır. Bu minval üzre yürünür. Derken neşenin geniş limanı açılır, ormanla çayır, çalgıyla dans, şarapla şölen, gölge oyunları, ipçambazları, ışık, donanma fişekleri. Bir bolluk ülkesi, bir Eldorado, bu gerçekten bereket ülkesinde birleşmiştir. Ne yazık yahut ne iyi ki, anlayışa göre ömrü ancak iki gün sürer, bir yaz gecesi düşü gibi yitip gider, insanda yalnızca bir anı ve bir umut bırakır. Bu bayramı öyle kolay kolay kaçırmam. Bu bayrama katılmak insanların, hele halkın tutkulu bir aşiği olarak bir dram şairi olan benim için, ağz ağza dolu bir teatroda seyircilerin coşup taşması, vücutça ve ruhça sakat olan ve kana emilen yazarların kanıyla örümcek ağa gibi şişirilmiş bir yazın metadorunun inceden inceye düşünerek verdiği yargıdan yüz kez daha yararlı, hatta daha ibret verici olmuştur. İnsanların bir aşiği olarak diyorum özellikle. Bu insanlar kitle halinde hiç olmazsa geçici bir zaman için kişisel tasalarını unutup kendilerini bütünün bir parçası olarak duyumsarlarsa gene bu oyunda sonunda bir tanrısallık vardır. İşte böyle birisi olarak benim için her halk bayramı, gerçek bir ruh bayramı, bir haç ziyareti, bir tapınımdır. Dış görünüşleriyle neşeli ama içten içe tasalı yüzlerden, o canlı veya sıkıntılı gidişten, aile bireylerinin birbirlerine karşı takındıkları tavır ve davranışlarından, yarı yarıya isteksiz anlatan, sanki Plutakors'un bir kitabının çerçevesinde taşmış kocaman bir yapıtından okuyor gibi o ünsüz insanların yaşamlarını okuyordum. Hem de doğru okuduğum kanısındayım. Eğer insan köşede bucakta kalanların için okuyamazsa, ünlüleri hiç anlayamaz. Şarapla içleri kızmış, el arabaları süren hamalların konuşmalarında havada gözde görülmeyen ama sürekli bir iplik Tanrı oğullarını kavgalara kadar sürüklüyor. Asılan aşığının üstelemesine yarı isteksiz uyup dans edenlerin kalabalığından ayrılarak aşığının arkasında sürüklenen genç hizmetçi kızlar yüleğe alan, did olan, medaların tohumlarını taşır. Her zaman olduğu gibi iki yıl önce de bu bayrama gelen zevk düşkünü konuk kalabalığına ben de karıştım. Gezintinin belli başlı zorlukları atlatılmıştı. Avukartenin sonuna gelmiştik. Önümde istenen Brigette uzanıyordu. Şimdi son da olsa bir savaşımdan daha kazanarak çıkılmalıydı. Neşeli insan çetinin arkasından geçen dar ilk bir yol, iki şenlik yeri arasındaki biricik ulaşımı oluşturuyordu. Bu şenlik yerlerinin ortak sınırını ise, Aradaki tahta parmaklıkla bir kapı gösteriyordu. Başka günler yaya yürüyenler için bu bağlantı yolu gereksiz bir şeydir. Kilise bayramındaysa yolun genişliği birkaç katına çıksa bile gene o sonsuz kalabalığa dar gelirdi. İtile kakıla geri dönenlerle karşıdan gelenlerin bu şenlik ziyaretçilerinin her yanda karşılıklı hoş görmeleri işi oluruna bağlamaya neden oluyordu. Ben de bu kalabalık kafileye karıştım. Yolun ortasındaydım. Ne yazık ki boyuna aynı yerde saplanık kalmak, yol vermek, beklemek zorundaydım. Bu arada yolun iki yanındakileri seyretmek için yeterli zamanım vardı. Neşeye susayan kalabalığı beklediği mutluluktan yoksun bırakmamak için yolun sol yamacında yüksek bir yerde bir çalgıcı topluluğu oturmuştu. Belki de o görkemli neşe sarayına açılan bu giriş yerinde büyük rekabetten korkmakla birlikte halkın henüz taze olan ilgisinin İlk meyvelerini toplamak istiyorlardı. Korkunç ve kötü kımıhtısız bakışlarıyla bir arpçı. Yaşlı, tahta bacaklı bir sakat. Herhalde kendi elinden çıkma yarı et tahtası, yarı laterneyi andırır korkunç aletiyle. Yaralarının acısı kadar acı çektirmeye uğraşıyordu. Topal bir çocuk, kemanıyla sarmaş dolaş olmuş. Biçimsiz göğsünün veremli hızıyla boyuna vaiz çalıyordu. Sonra bütün dikkatimi üzerine çeken yaşlı bir adam. Yetmiş yaşlarında kadar görünüyordu. Üzerinde lime lime ama temiz bir ceket vardı. Güler yüzüyle adeta kendi kendini alkışlıyordu. Saçsız başı açıktı. Bu gibi insanların hep yaptığı gibi o da şapkasını para toplamak için kullanılan kutular gibi önüne koymuştu. Eski çatlak kemanıyla çalıyor, yalnızca ayağını kaldırıp indirerek değil, kambur vücudunun bütün uyumuyla... Tempo tutuyordu. Ama çaldığı şeye bir bütünlük vermek için harcadığı bütün emekler boştu. Çünkü çaldığı şey zaman ölçüsünden ve melodiden yoksundu. Birbiriyle ilgisiz ezgiler birbirini izliyordu. Çaldığı parçaya kendini kaptırmıştı. Dudakları titriyordu, gözleri önündeki notaya dikilmişti. Şaşılacak şey, önünde nota vardı. Bütün sokak çalgıcıları ezbere çaldıkları halde bu yaşlı adam... Kalabalığın ortasında önüne küçük ve kolayca taşınır bir rahle koymuştu. Rahlenin üstünde kirli, yırtık notalar tümüyle bağlantısız bir biçimde kulağa doğan ezgilere düzen vermek için konmuş olacaktı. Bütün bu garip eşya dikkatimi üzerine çekmesine neden oldu. Nitekim bu durum, önünde dalgalanan kalabalığın neşesini kışkırtıyor ve bir alay konusu oluyordu. Öbür çalgıcılar yığın yığın bakır paraları keseye indirirken yaşlı adamın şakası, Bomboştırıyordu Bu garip yaşlıyı rahatsız etmeden iyice seyretmek için Yolun kıyısındaki tümseye çekildim O bir süre daha çaldı Sonunda durdu Uzun bir dalgınlıktan sonra Kendine geliyormuş gibi Önce yaklaşan akşamın izleri beliren Gökyüzüne baktı Sonra da şapkasına Bomboştu Hiç neşesi kaçmadan şapkasını aldı başına geçirdi Yayı tellerin arasına soktu ''Sunte çerti deniki fines diye söylendi, rahlesini aldı. Bayram yerine doğru akan kalabalık arasında ters yönde sanki evine dönen birisi gibi itile kakıla yol açmaya uğraşıyordu. Yaşlı adamın hali, davranışları, adeta benim insanlar üstüne olan merakımı sonuna kadar kışkırtmak içinmiş gibiydi. Yoksul, yoksul olduğu kadar soylu olan bu adamın giderilmez neşesi, o kadar beceriksiz olmasına karşın sanata olan isteği, tam para toplaması gerektiği bir sırada kalkıp evine gitmesi, sonunda düzgün bir şiveyle ve tam bir akıcılıkla söylediği birkaç latince sözcük. Demek bu adam iyi bir öğrenim görmüş ve epeyce bir bilgi edinmiş olmalıydı. Şimdi ise sokak çalgıcılığı yapıyordu. İşin aslını öğrenmek için adeta meraktan çatlayacaktım. Ama ne yazık ki aramızda kalın bir insan duvarı vardı. Ben hala yolun ortasında karşıdan gelen insan seliyle uğraşıp dururken, o ufacık boyuyla ve çevresindekileri rahatsız eden elindeki rahleyle itile kakıla parmaklığa kadar sürüklendi. Böylece onu gözden yitirdim. Sonunda alana çıktığım zaman onu hiçbir yerde göremedim. Benim için kaçırılan bu fırsatla birlikte bayramında tadı kaçtı. Avkarteni dört bir yönden arşınladım. Sonunda eve dönmeye karar verdim. Avukarten'den Tobor Caddesi'ne açılan küçük kapının yanına varmıştım. O anda kulaklarıma o eski kemanın tanıdık ezgileri geldi. Adımlarımı sıklaştırdım. İşte orada. Merakımın konusu olan yaşlı adam oradaydı. Kendisinden üsteleyerek bir vaiz çalmasını isteyen birkaç çocuğun ortasında var gücüyle çalıyordu. Çocuklar bir vaiz çalsana duymuyor musun diye bağırşıyorlardı. Yaşlı adam onlara önem vermiyormuş gibi bildiğini çalıyordu. Sonunda bu küçük dinleyici topluluğu ona söverek eğlenerek uzaklaştı. Yakınlarda bir yere laternasını yerleştirmiş olan bir çalgıcının çevresini sardı. Yaşlı adam müzik gereçlerini toplayarak biraz üzgün, dans etmek istemiyorlar diye söylendi. Ona yaklaştım. Ne yaparsın? Çocuklar baştan başka bir şey bilmezler dedim. Biraz önce çaldığı parçanın notasını göstererek... ''Ben de vaiz çalıyordum zaten.'' diye yanıt verdi. ''Kalabalıkta böyle şeyler de çalmak gerek ama çocuklar bundan bir şey anlamaz.'' dedi ve acı acı başını salladı. Cebimden bir gümüş para çıkarıp ona uzattım. ''İzin verin de onların değer bilmezliğini ben gidereyim.'' dedim. Yaşlı adam elleriyle geri çevirir gibi endişeli bir takım hareketler yaparak ''Rica ederim, rica ederim şapkamın içine, şapkama.'' dedi. Parayı önündeki şapkanın içine koydum. O hemen aldı. Çok hoşnut cebine indirdi. Güleç bir yüzle. Demek bir kez de bolca bir kazançla eve dönmek nasip olacakmış, dedi. Ne güzel, dedim. Daha önce merakımı çeken bir halize anımsattınız. Bugün en çok kazandığınız gün mü? Herhalde daha çok kazandığınız günler olmuştur. Buna karşın tam para toplanacak bir saatte gidiyorsunuz. Biliyorsunuz bugün bayram bütün gece sürecek. ''Bugün bir haftada toplayacağınızdan daha fazlasını toplayabilirsiniz. Buna ne demeli?'' Yaşlı adam, ''Ne mi demeli?'' diye yanıt verdi. ''Af buyurun, kim olduğunuzu bilmiyorum ama hayırsever bir adama ve bir müzik dostuna benziyorsunuz.'' Cebinden verdiğim barayı çıkardı, göğsüne doğru kaldırdığı ellerinin arasında sıktı. ''Kaç kez benimle alay ettiler ama gene de size bu işin aslını anlatacağım.'' dedi. Birincisi, ben hiçbir zaman gece geç vakti kadar sokaklarda dolaşmam. Bu nedenle çalgı çalarak, şarkı söyleyerek kimseyi kötü durumlara sürüklemeyi doğru bulmam. İkincisi, insan her işte az çok düzenli olmayı bilmelidir. Tersi halinde karışıklığa düşer. Bir daha yakasını kurtaramaz. Sonra, üçüncüsü efendi, ben gündüzleri yalnızca halk için çalarım. Yavan ekmeği bile bin bir güçlükle kazanırım. ''Gecelerimse yoksul sanatıma ayrılmıştır. Evet, geceleri evde kalıyorum.'' Ve konuşması gittikçe yavaşladı. Yüzüne bir kırmızılık çöktü. Gözlerini yere dikti. ''O zaman esinle çalışıyorum. Şöyle kendi kendime ve notasız, sanırsam müzik kitaplarında bunun adına doğaçlama çalmak derler.'' İkimiz de sustuk. O gizini ele verdiği için utancından, ben de en kolay bir vasi bile duyum sanır biçimde çalacak güçte olmayan bir adamın sanatın en yüksek aşamalarında söz edişinin verdiği şaşkınlıktan. O bu arada sözünü sürdürmeye hazırlanıyordu. ''Nerede oturuyorsunuz?'' diye sordum. ''Siz yalnız başına çalarken yanınızda bulunmak isterdim.'' Adeta yalvarırcasına "Yo!" dedi. ''Bilirsiniz ki tapınma bile gizli olur. Öyleyse sizi görmeye gündüz geleyim.'' Gündüzleri ekmek parası peşindeyim. Sabahleyin erkenden olmaz mı? Yaşlı adam gülerek ''Saygıdeğer efendi'' dedi. ''Neredeyse siz ikram edilen konumuna düşüyorsunuz. Ben de eğer deyim yerindeyse bir veli nimet oluyorum. Siz bu kadar iyi yüreklilik gösteriyorsunuz. Bense bayağıca bundan kaçınıyorum. Nazik ziyaretiniz benim için bir onurdur. Yalnız rica ederim... ''Geleceğiniz günü lütfen önceden kararlaştıralım da ne siz boşu boşuna işinizden gücünüzden olun ne de ben bugün başlayan kazancımı kesintiye uğratmış olayım. Yarınım dolu. Koruyucularımı, beli nimetlerimi, bana yaptıkları iyilikler için onları layık oldukları biçimde karşılamayı bir görev bilirim. Ben bir dilenci olmak istemem saygıdeğer efendi. Öteki ayak çalgıcılarının ezbere, öğrendikleri birkaç sokak havasını, Alman vazilerini. Hatta açık seçik şarkılarına, boyuna yineleyerek çalmaya yeltendiklerini bilirim. Onlara ellerinden kurtulmak için yahut çalgıları yaşanmış bir dans neşesinin anlamlarını uyandırdığı yahut da kopuk kopuk anımsadıkları geçmiş günleri canlandırdığı için para verirler. Bu, neden, bu nedenle onlar ezbere çalarlar ve çoğunlukla da yanlış yaparlar. Benim elimden aldatmak gelmez. Belliğim pek güçlü olmadığı için... Bir de ünlü bestecilerin karışık yapıtlarının bütün notalarını toplamak güç olduğu için bu defteri kendi elimle temize çektim. Bu arada müzik defterinin yapraklarını çevirip bana gösterdi. Şaşırarak gördüm ki eski ünlü ustaların son derece zor olan yapıtlarından seçilme parçalar çift seslerle özene bezene ama hiç de yatkın olmayan bir elden çıktığı anlaşılan bir yazıyla yazılmıştı. Demek yaşlı adam o beceriksiz parmaklarıyla böyle şeyler çalıyordu. Ben bu parçaları çalarken, dedi, konum ve değer olarak yükselmiş ve çoktandır ölmüş olan ustalara ve bestecilere saygı gösteririm. Böylece kendimi de doyurmuş olurum. Zaten dört bir yandan bozulan ve yanlış yola götürülen dinleyici kitlesinin, zevkinin ve ruhunun soyculaştırılması suretiyle büyük bir lütuf eseri bana verilen armağanın, Karşılıksız kalmadığı umuduyla yaşarım. Fakat böyle şeyler konudan ayrılmayalım. Bu arada yüzüne kendi kendini beğendiğini gösteren bir gülümsemenin çizgileri yayıldı. Fakat böyle şeyler alıştırmayla elde edilir. Sabah saatlerin tümüyle bu alıştırmaya ayrılmıştır. Günün iki üç saati alıştırmaya, ortası ekmek parasına, akşamda kendime ve yüce tanrıya. Oldukça insaflı bir bölüşüm değil mi? dedi. Bunları söylerken gözleri yaşarmış gibi parlıyor fakat gülümsüyordu. Pekala dedim. Ben de sizi bir sabah vakti görmeye gelirim. Nerede oturuyorsunuz? Gartener sokağında. Ev numarası 34 birinci kat. Ya demek ki barların oturdukları katta. Aslında tek katlıdır ama tavan arasındaki ambanın bitişiğinde küçük bir oda daha var. İşte bu küçük odada iki işçiyle birlikte oturuyorum. Demek üç kişilik bir oda. Odamız bölünmüştür, yatağım ayrıdır. Vakit geç oldu, siz de eve gideceksiniz. Hoşçakalın. Bu sırada önce verdiğim az bahşişi iki katına çıkarmak için elimi cebime soktum. Yaçlı adamsa bir eliyle rahlesini, öteki eliyle kemanını kavradı ve çabuk çabuk şunları söyledi. Çok rica ederim vazgeçin, çalgı ücretim fazlasıyla lütfedilmiştir, yeni bir parayı hak etmiş değilim. Bunları söyledikten sonra bir ayağını oldukça beceriksiz bir biçimde geri iterek yerlere kadar eğildi ve yaşlı bacaklarının gücü oranında hızla uzaklaştı. Az önce de söylediğim gibi bu bayrama daha fazla katılma isteğimi yitirmiştim. Bu nedenle Leopoldstadt yolunu tutarak evime doğru yürümeye başladım. Tozdan sıcaktan bitkin bir durumda o yakınlardaki içkili bahçelerden birine girdim. Buralarda başka günler oturulacak yer bulunmadığı halde bugün bütün müşterilerini Brigitte Nau'ya göndermişti. O gürültülü kalabalıkla karşıtlık oluşturan buranın sessizliği bana biraz ferahlık verdi. Yaşlı çalgıcının pek de az olmayan türlü düşüncelere daldım. Eve gitmek üzere hesabı görüp kalktım. Gece bastırmıştı. Yaşlı adam Gartenel sokağında oturduğunu söylemişti. Küçük çocuklardan birine Gartenel Sokağı'nın nereye düştüğünü sordum. Bir ara sokağa işaret ederek ''Şurası efendi'' dedi. Bu sokak kentin dış mahallesindeki evlerden başlıyor kıra doğru uzanıyordu. Oraya doğru yürüdüm. Büyük sebze bahçelerinin arasında dağınık birkaç evden ibaret olan bu sokak burada oturanların uğraşılarının ne olduğunu ve sokak adının nereden geldiğini açıkça anlatıyordu. ''Acaba bizim yaşlı adam'' Bu yıkık dökük kulübelerden hangisinde oturuyordu? Aksi gibi evin numarasını unutmuştum. Hava karardığı için zaten herhangi bir numarayı seçmekte olanaksızdı Bu sırada elinde ağzına kadar sebze dolu bir zembil bulunan bir adam göründü. Gecenin bu saatinde işinden gücünden yorgun argın dönen insanları rahatsız ediyor diye homurdanıyordu. Biraz daha ilerleyince kulağıma bir kemanın hafif ve uzayıp giden sesi çalındı. Biraz uzaktaki yoksulca bir evin açık çatı katı penceresinden geldiği anlaşılıyordu. Bu evde alçaktı ve tek katlıydı. Yalnız çatı penceresiyle ötekilerden ayrılıyordu. Olduğum yerde durdum. Hafif fakat gizemli bir perde alçalıyor, susuyor, sonra birden yine keskinleşiyordu. Hem de hep aynı ton bir tür zevkli üstelemeyle yineleniyordu. Sonunda bir enterval yaptı. Bu bir kuarteydi. Bütün perdelerde bu uyumlu entervali adeta zevkle tattığı duyum sanıyordu. Aklıya aklıya tellere dokunuyor, yayını çekiyor, aradaki perdeleri aksayarak birleştiriyor, tersler yapıyor, yineliyor, araya bir kuinte sıkıştırıyor, için içine ağlamayı andırır, titret bir sesle titreyerek uzuyor, yavaşlıyor, duruyor. Aynı tonları, aynı geçişleri bu kez büyük bir hızla yineleyip duruyor. Meher, yaşlı adamın fantazya dediği şey buymuş. Bu aslında gerçekten bir fantezyaydı ama çalan için bu böyleydi, dinleyen için asla. Bunun ne kadar sürdüğünü, ne kadar çekilmez bir durum aldığını bilmiyordum. Birden evin kapısı açıldı. Üstünde yalnızca bir gömlek ve yarı iliklenmiş bir pantolon olan birisi sokağın ortasına kadar geldi. Çatı penceresine doğru bağırdı. Bu ne zamana kadar sürecek? Sesinin tonu kızgındı ama acı ve aşağılayıcı değildi. O sözünü bitirmeden keman susmuştu. Adam eve döndü. Çatı penceresi kapandı. Az sonra sokak hiçbir şeyin bozamayacağı bir ölüm sessizliğine gömüldü. Bu bilmediğim yerlerden binbir zorlukla evime doğru yürüdüm. Ben de kafamda bir fantazya düşlüyordum ama kendi kendime. Kimseyi rahatsız etmeyen bir fantazya. Sabahın erken saatleri benim için özel bir değer taşır. Günün ilk saatlerinde insanı ruhça yücelten bir şeyle uğraşmak, günün geri kalan bölümünü sanki bir gereksinmeymiş gibi, az çok iyiye harcamak gibi bir şeydir. Bu nedenle sabahları erkenden evimi bırakmaya çok zor karar veririm. Eğer tam bir neden olmaksızın bunu yapmak zorunda kalırsam, günün geri kalan bölümünde ya düşüncesiz, avare bir şaşkınlık içinde dolaşır yahut da can sıkıntısından patlayarak azaplar içinde geçiririm. Yaşlı adama kararlaştırıldığı üzere sabahın erken saatlerinde gitmem gerekiyordu. Bu ziyaretimi birkaç gün geciktirdim. Sonunda sabırsızlığım son kertesine geldi. Bir sabah gittim. Gartenel sokağını kolayca buldum. Evi de öyle. Gene keman sesleri duyuluyordu. Ama pencere kapalı olduğu için ses çok hafif geliyordu. Eve girdim. Şaşkınlığından ne diyeceğini bilemeyen bahçıvan kadın tavan arası merdivenini gösterdi alçak ve yarı yarıya aralık bir kapının önündeydim. Kapıya vurdum. Yanıt veren olmadı. Sonunda mandala bastım, İçeri girdim. Oldukça geniş ama son derece yoksul bir odadaydım. Duvarlar dört bir yandan dik çatının eğimine izliyordu. Kapının yanı başına iğrenç denecek kadar karma karışık bir yatak serilmişti. Karşımdaki dar pencerenin hemen yanı başında başka bir yatak vardı. Yoksul ama temizdi. Titiz bir özenle düzeltilmiş ve örtüsü örtülmüştü. Pencerenin önünde küçük bir masa vardı. Üstünde nota kağıtları ve bir yazı takımı duruyordu. Pencerenin önüne birkaç saksı konmuştu. O da tam ortasından bir duvardan ötekine tebeşirle işaretlenmişti. Küçük ölçüdeki ki bir dünyanın bu ekvator çizgisinin iki yanında pislikle temizliğinin bu kadar açık bir karşıtlığı asla düşünülemezdi. Tam bu tebeşir çizgisinin yanına yaşlı adam rahlesini yerleştirmişti. Özenle giyinmiş, rahlenin önünde ayakta duruyor, alıştırma yapıyordu. Sevdiğim, korkarım ki yalnızca benim sevdiğim insan o kadar keskin, o kadar kulak sesler çıkarıyordu ki okuyucularımı bu cehennem konserinin betimlenmesini dinlemekten uzak tutmak isterdim. Genellikle 32'lik, 64'lüklerden ibaret olan ve hızlı çalınan, zaten pek de kolay olmayan parçaları tanımak akıldan bile geçmezdi. Biraz dinledikten sonra bu karma karışık Arap saçının, bu çılgınlığın yöntemini bulup çıkarmıştım. Yaşlı adam çalarken zevk duyuyordu. Öyle anlıyordum ki onun algısı iki şeyi kavrıyordu. Güzel ve kötü sesi. Bunlardan birincisi onu hoşnut ediyor, hatta kendinden geçiriyordu. Kötü seslerden de müziğe uyup çalınması gerekse bile gene elinden geldiği kadar kaçınıyordu. Bir müzik parçasında yapıtın ruhuna ve ritmine önem verecek yerde kulağa hoş gelen notalara dokunuyor, araları belirgin biçimde veriyor, bunları istediği gibi uzatmaktan çekinmiyor, yüzünden adeta dalıp gittiği anlaşılıyordu. Disonanları çok çabuk geçtiği halde, Kendisine güç gelen yerleri bir tek noktasını bile kaçırmadan olabildiği kadar ağır bir tempoyla çalışıyordu. İşte bu anlatılan şeylerden ortaya çıkan curcuna üzerine kolayca bir görüş edinilebilir. Bu durum benim bile sinirime dokunuyordu. Onu bu dalgınlığından uyandırmak için birçok çareye başvurduktan sonra bilerek şapkamı düşürdüm. Yaşlı adam birdenbire ürktü. Dizleri titriyordu. Yere kadar indirdiği kemanı kaldıramaz durumdaydı. Ona yaklaştım. Kendine geldi. ''Ah siz misiniz sayın efendim?'' dedi. ''Yüksek sözünüzün yerine getirileceğini ummuyordum.'' Yer gösterdi. Öteberiyi düzeltmeye koyuldu. Birkaç kez utangaç utangaç çevresine bakındı. Sonra birden kapının yanında duran masadaki boş tabağı aldı dışarı çıktı. Dışarıda bahçıvan kadınla bir şeyler konuştuğunu duydum. Az sonra utanarak geri döndü. Tabağı arkasında saklıyordu. Gizlice yerine koydu. Anlaşılan bana ikram etmek için meyve istemiş ama koparamamıştı. Onu utangaçlığından kurtarmak için burası hoşuma gitti dedim. Hiç olmazsa düzenli diye yanıt verdi. Düzen denen şey buradan kovulmuştur ama henüz eşikten de dışarı çıkmamıştır. Odanın ortasındaki tebeşir çizilmiş çizgiyi göstererek şu çizgiye kadar benim dedi. Şu karşıda da iki işçi yatar. Dari bu işarete uyuyorlar mı? Onlar değil ama ben uyuyorum. Yalnızca kapımız bir. Komşularınız sizi rahatsız etmiyorlar mı? Pek değil. Gece geç vakit gelirler. O zaman ben yatmış olurum. Biraz tedirgin ederler ama yeniden uyumak isteği de o oranda artmış olur. Sabahları odamı yerleştirirken ben onları uyandırırım. O zaman da onlar beni biraz azarlar. Sonra işlerine giderler. Bu sırada onu inceliyordum. Son derece temiz giyinmişti. Yaşına oranla dinç görünüyordu. Yalnızca bacakları biraz kızaydı. Elleriyle ayakları dikkati çekecek derecede zarifti. Yaşlı adam, ''Bana bakıyorsunuz ama başka şeyler düşünüyorsunuz.'' dedi. ''Evet, öykünüzü çok merak ettiğimi.'' ''Öyküm mü? Benim öyküm falan yok. Bugün dünden farksız, yarın da bugün gibi olacak. Doğallıkla öbür gün, daha öbür gün orasını tanrı bilir. O büyüktür.'' ''Yaşamınız bir hayli tek düze olsa gerek, daha, daha önceki yaşamınız nasıl oluyor da elimde olmadan konuşmama verdiğim aradan yararlanarak çalgıcılar arasına düştüm öyle mi?'' dedi. Ona ilk rastladığım zaman nasıl dikkatimi çektiğini, söylediği latince sözlerin bende nasıl bir etki bıraktığını anlattım. ''Latince'' dedi. ''Latince mi?'' ''Elbet bir zamanlar öğrenmiştim. Daha doğrusu öğrenmek zorundaydım. Öğrenmeliydim.'' Yüzünü öte yana çevirerek «Lokueris Latine» dedi. Ama sürdüremedim. Aradan çok zaman geçti. Buna mı öykü diyorsunuz? Evet, nasıl oldu da elbet türlü türlü şeyler oldu. Önemli şeyler değilse bile birçok şey. Bunları bir kez kendi kendime anımsamak isterdim. Bir bakalım, acaba büsbütün unuttum mu? Elini doğal olarak içinde saat bulunmayan saat cebine attı. Vakit pek erken diye sürdürdü. Saatimi çıkarıp baktım. Daha dokuza gelmemiş. Vaktimiz var dedi. Biraz gevezelik etmek isterdim. Deminkine göre daha rahatlamıştı. Vücudu dikleşti. Şapkamı elimden kaparcasına aldı. Yatağın üstüne koydu. Oturdu. Bacak bacak üstüne attı. Rahatça konuşan bir adamın durumunu almıştı. Kuşkusuz saray danışmanı duymuşsunuzdur diye söze başladı. Söylediği ad, geçen yüzyılın ortalarında, büro şefi gibi alçak gönüllü bir sanın altında çok büyük, hemen hemen bir bakan etkisine sahip bir devlet adamının adıydı. Onu tanıdığımı söyledim. İşte o babamdı, dedi. Babası mı? Bu yaşlı çalgıcının, bu dilencinin babası ha? O etkili, o erk sahibi adam babası olsun. Yaşlı adam şaşkınlığımı fark etmemiş göründü. Hatta o güleç yüzüyle öyküsünü sürdürdü. Ben devlet katlarında yüksek konumlara erişmiş üç kardeşin ortancısıyım. Onlar öldü, ben yaşıyorum. Bunları söylerken yere bakıyor, havı dökülmüş pantolonundan seçe seçe iplikler didikliyordu. Babam yüksek konumlara düşkün ve sert bir adamdı. Kardeşlerimden hoşnuttu. Bana kafası geçişler derdi. Doğruydu, kafam yavaş işlerdi. Eğer yanılmıyorsam, uzaklara bakıyormuş gibi yana döndü. Başını sol eline aldı. Eğer yanılmıyorsam, düzenli bir yaşam sağlansaydı ve zaman da verilseydi birçok şey öğrenecek durumdaydım. Kardeşlerim tıpkı dağ keçileri gibi doruktan doruğa sıçrayarak ders yaparlardı. Bense hiçbir şeyi kapalı geçemez, saklamazdım. Bir sözcük eksiğim olsa işe baştan başlamak zorunda kalırdım. Boyuna sıkışık durumlara düşüyordum. Daha önce öğrendiklerimi iyice sindiremeden yeni şeyler öğrenmem gerekiyordu. Ben yerimde sayıyordum. Bu yüzden bugün yaşamamın neşesi ve aynı zamanda dayanağı olan müzikten beni nefret ettirdiler. Akşam karanlığında ne vakit, notasız çalmak, şöyle kendimi eğlendirmek için elime kemana mı alsam hemen çekip alıyorlardı. Notasız çalmanın parmakları bozacağını, kulağa bir işkence olacağını ileri sürüyorlar ve asıl benim için bir işkence olan öteki derslere çalışmaya zorluyorlardı. Çocukluğumda kemana duyduğum nefret kadar, bütün yaşamımda hiçbir şeyden ve hiçbir kimseden nefret etmemişimdir. Durumumdan yakınan babam beni sık sık azarlar, beni bir işe çırak vermekle korkuturdu. Oysa böyle bir şeyin beni ne kadar sevindireceğini söylemeye cesaret edemezdim. Bir tornacı veya bir dizgici olmayı ne kadar çok isterdim. Babam elbette onuruna dokunacağı için buna izin vermezdi. Babama yaranmak için onun önünde yapılmasına karar verilen sınav sonunda gelip çattı. Dürüst olmayan bir öğretmen bana sınavda soracağı şeyleri daha önceden söyledi. Böylece işler yolunda gidiyordu. Horasius'un bir şiirini ezbere okuyordum ama bir sözcüye takıldım. Onay makamında boynuna başını sallayarak ve babama karşı gülümseyerek beni dinleyen öğretmenim yardım etti. O takıldığım sözcüğü yavaşça fısıldadı. Oysa ben o sözcüğü öteki sözcüklerle birlikte anımsamaya çalıştığım için söylediğini anlamadım. Birkaç kez yineledi ama boşuna. Sonunda babamın sabrı tükendi. Köpürerek kaç çiğnam! diye bağırdı. Aradığım sözcük buydu. Artık iş işten geçmişti. O sözcüğü anımsasaydım bile öbürlerini unutmuştum. Kendimi toplamak için dişimi tırnağıma taktım ama olmadı. Utana utana ayağa kalktım. Alışıldığı üzere babamın elini öpmek istedim. O beni geri itti, ayağa kalktı. Orada bulunanlar başıyla hafifçe selamladı çıktı. Beni dilenci diye azarlamıştı. Vaktiyle öyle değildim ama şimdi öyleyim. Çokluk analar babalar konuşurken adeta geleceği görürler. Babam iyi bir adamdı ama sertti. Yüksek konumlara düşkündü. O günden sonra benimle tek sözcük konuşmadı. Buyruklarını aile bireylerinden birisi gelir söylerdi. Hemen ertesi gün öğrenimime son verildiği bildirildi. Babamı ne kadar acı bir biçimde kırdığımı bildiğim için çok korktum. Bütün gün ağlamaktan alt üst dizelerini de öğrendiğim o latince şiiri ezbere okumaktan başka yapacağım iş yoktu. Beni yeniden okumaya verirlerse anadan doğma eksiklerimi çalışmakla gidereceğime kendi kendime söz veriyordum. Fakat babam dünya yıkılsa verdiği karardan dönmezdi. Bir süre... Babamın evinde işsiz güçsüz oturdum. Sonunda denemek üzere beni bir mali kuruma verdiler. Hesap en zayıf yanımdı. Askere yazılmak isteğini büyük bir korkuyla geri çevirdim. Şimdi bile bir korku duymadan hiçbir üniformaya bakamam. İnsanın yaşamını tehlikeye koyarak yakın bir akrabasının yaşamını koruması doğru ve akılcıdır. Ama kan dökmek veya sakat bırakmayı iş edinmek ha? asla asla... Bunları söylerken sanki kendisinin ve başkalarının yaralarının acısını duyuyormuş gibi iki kolunu sıvazladı. Böylece daireye kopyacı olarak girdim. Tam yerimi bulmuştum. Yazı yazmak zevkle yaptığım bir işti. Bugün bile iyi bir mürekkeple, iyi bir kağıt üzerine inceli kalınlı sözcükleri yan yana getirerek yazmaktan daha hoş bir uğraşı bilmem. Hele müzik notaları çok hoştur. Ama o zamanlar müzik aklıma bile gelmezdi. Çalışkan. Fakat çok korkaktım. Bir kağıdın kopyasını çıkarırken doğru olmayan bir işaret, unutulmuş bir sözcük hatta anlamından anlaşılsa bile bana çok acı, bir, acı saatler geçirtirdi. Aslında tümüyle uymaz yahut kendiliğimden bir sözcük eklerim diye aklım çıkar, zamanımı korku içinde geçirirdim. Dairede herkesten fazla çalışıp didindiğim halde gene tembel lakabı takılmıştı. Böyle birkaç yıl geçti, para da almıyordum. Yükselme sırası bana geldiği zaman babam oyunu başka birine verdi. Öbürleri de babama duydukları saygı yüzünden, babama uyup başkasına verdiler. Sözünün burasında bak hele bir tür öykü verdi dedi. Şimdi öyküyü anlatayım. O sıralarda yaşamımın en mutlu ve acıklı iki olayı başımdan geçti. Birisi babamın evinden uzaklaşmam, öteki o yüce müziğe bugüne kadar bana bağlı kalan kemanıma kavuşmak. Babamın evinde ev halkından kimse bana önem vermiyor, bir arka odaya atılmış oturuyordum. Bu oda komşumun avlusuna bakardı. İlk sıralar aile sofrasında yemek yiyordum. Yemekte hiçbiri benimle tek sözcük konuşmazdı. Kardeşlerim yabancı ülkelerde memuriyetlere atandıkları ve babam da her gün şölenden şölene dolaştığı için annem öleli çok olmuştu, salt benim için evde kazan kaynamaması gereksiz görülürdü. Uşaklara dışarıda yemek yemeleri için para veriliyordu. Bana da öyle. Ama para benim elime verilmiyor. Aydana'ya lokantaya ödeniyordu. Bu yüzden evde kaldığım zamanlar pek azdı. Akşamlar dışında. Çünkü babam daire tatilinde sonra en geç yarım saat içinde evde bulunman buyruğunu vermişti. Hep odamda oturuyordum. Hem de gözlerim bozuk olduğu için ışığa dayanamadığımdan karanlıkta otururdum. Gelişi güzel şeyler düşünürdüm. Ne üzgündüm ne de neşeliydim. Böyle odamda otururken bir gün komşu avluda şarkı söylendiğini duydum. Daha doğrusu birçok şarkı. Ama bunlardan biri çok hoşuma gitti. Bu şarkı o kadar yalın, o kadar dokunaklı, edası o kadar hoştu ki sözcükleri anlamaya bile gerek yoktu. Zaten sözcüklerin müziği bozacağı kanısındayım. Bu anda ağzından kısık ve boğuk sesler dökülüyordu. Sesim iyi değil, dedi. Kemana sarıldı. Çalmaya başladı. Hem bu, bu kez doğru dürüst çalıyordu. Çaldığın şey cana yakındı ama öyle ahım şahım bir şey de değildi. Çalarken parmakları teller üzerinde titriyordu. Sonunda yanaklarından birkaç damla yağ şuvarlandı. Kemanı yerine koyarken, işte bu şarkı, dedi. Onu hep taze bir zevkle dinlerim. Tümüyle belliğin değer ettiği halde sesimle doğru dürüst iki notasını bile çıkaramıyordum. Her seferinde bu şarkıyı dinlemek için adeta sabırsızlanırdım. Bu sırada gözlerime kemanım, çocukluk yıllarından beri unuttuğum duvarda antika bir silah gibi asılı duran kemanım ilişti. Şöyle bir yokladım. Herhalde ben yokken uşak çalmış olacak akortluydu. Yayıt eller üzerinde gezdirirken tanrım sanki çalan ben değildim. Tanrının eli değmiş gibiydi. Ses içime akıyor, sonra gene içimden dışarı çıkıyordu. Soluduğum hava bir kendinden geçişle doluydu. Avludan gelen şarkıyla, kemanımdan dökülen ses, yalnızlığımın iki yoldaşıydı. Diz çöktüm, yüksek sesle yakarmaya başladım. O yüce, o tanrısal varlığı, çocukluğumda nasıl oldu da küçümsemiş, hatta ondan nefret etmiştim. Kemanı öpüyor, yüreğime bastırıyor, yeniden, yeniden çalışıyordum. Avludan gelen şarkı bu bir kadın sesiydi durmadan uzuyordu ama bu şarkıyı kemanda çıkarmak pek de kolay değildi. Zaten şarkının notası da yoktu bende. O anda şunun da farkındayım ki müzik adına öğrendiğim bölük pörçük bir parça şey de hemen hemen unutmuştum. Aklıma ne eserse gelişi güzel şeyler çalışıyordum. Zaten bu şarkı dışında çaldığım şeyin ne olduğu umrumda değildi. Bugüne kadar da öyle kaldım. Volkfen, Amadeus, Mozart'ı, Sebastian Bach'ı çalıyor ama sevgili Tanrı'yı çalamıyorlar. Sesin ve uyumun o sonsuz lütfu, onun özlemle susamış bir kulakla bir, ta bir tansık olarak uyuşması, çekinerek hafif bir sesle konuşmayı sürdürüyordu. Üçüncü notanın birincisine uyması, beşincisinin de gene öyle oluşu. Nota duyarlılığının gerçekleşmiş bir umut gibi yükselmesi, uyum bozukluğunun inatçı bir kötülük, veya küstah bir gurur gibi eksilmesi, uyumun kucağında tanrısal dinginliğe kavuşması. Bana bütün bunları epey sonraları bir müziksever anlatmıştı. Ama benim anlamadığım bir şey varsa fügler, puanlar ve karşı puanlar, kanonlar, la majörler ve benzeri ve benzeri. Hepsi bir tanrı vergisi gibi birbirine dokunuyor, birbirine haçsız bağlanmış ve tanrının eliyle tutunuyor gibi. Bütün bunları birkaç kişiden başka kimse bilmek istemiyor. Nasıl Tanrı'nın çocukları yeryüzü kızlarıyla birleşiyorlarsa, tıpkı öyle ruhların soluk alışverişi olan müziği bir yığın söz ekleyerek bozuyorlar. Bunlar ancak nasırlı ruhları kavrar, onları sarar. Yarı bitkin bir durumda sözlerini şöylece bitirdi. Dil bir insan için yemek yemek kadar zorunludur. Fakat Tanrı'dan gelen içkinin saflığını bozmamalı. Yaşlı adam o kadar canlanmıştı ki... ...adeta tanınmaz duruma gelmişti. Biraz sustu. Sonra... ...öykümün neresinde kalmıştım diye sordu. Ha evet şarkımda. Şarkıyı kemanda çıkarmak için uğraştığımdan söz ediyordum. Bir türlü olmuyordu. Daha iyi duymak için pencereye yanaştım. Tam bu sırada şarkı söyleyen kız avludan geçiyordu. Onu arkadan gördüm. Fakat gene de bana tanıdık gibi geldi. Elinde bir sepet vardı sepette de henüz pişmemiş çörekler duruyordu avlunun köşesinde küçük bir kapıdan girdi burada bir fırın olmalıydı çünkü bir yandan şarkı söylerken bir yandan da tahta küreklerin sürtünmesi bu arada sesin bazen boğuk bazen de duru bir biçimde duyulması birinin bir kovuğa eğilip şarkı söylediğini sonra yine doğrulduğunu gösteriyordu bir süre sonra yeniden göründü nereden tanıdığımı anladım onu gerçekten epeydir tanıyordum hem de daireden tanıyordum. Bu şöyleydi. İş erken başlıyor. Öğle sonuna kadar sürüyordu. Acıkan veya yarım saat dinlenmek isteyen genç memurlardan birçoğu saat 11'e doğru biraz bir şey yemeyi alışkanlık edinmişlerdi. Her şeyde çıkarını bilen satıcılar midesine düşkün olanları yürümek sıkıntısından kurtarır. Satacakları şeyleri daireye getirirlerdi. Dairede merdiven başına koridora dizilirlerdi. Bir ekmekçi küçük francalalar satardı. Meyveci de kiraz. Komşu bir bakkalın kızının kendi eliyle yaptığı ve sıcak sıcak getirdiği çörekler en çok ilgiyi görendi. Müşterileri çoğunlukla onun yanına gidip çörek alırlardı. Ender olarak çağrılırsa dairenin odalarına kadar gelirdi. O zaman biraz asık suratlı olan daire yöneticisi farkına varırsa kızcağızı kovmaktan geri kalmazdı. Genç kız bu işe öfkelenir, kötü kötü söylenirdi ama çaresiz boyunda eğerdi. Bu kızı arkadaşlarım güzel bulmazlardı. Kısa boylu olduğunu söylerlerdi. Saçlarının rengine bir türlü ad bulamazlardı. Gözlerinin kedi gözü gibi olduğuna bazıları karşı çıkardı ama çiçek bozuğu olduğunda herkes düşündeşti. Yalnızca vücudunun dolgunluğunda birleşiyorlardı. Herkes ona kaba davranırdı ama biri ondan bir tokat yemiş. Öyle bir tokat ki yanağından bir hafta izi kaybolmamış. Ben onun müşterisi değildim. Çünkü bir yandan parasızdım, bir yandan da yiyip içmeyi hep bir gereksinme sayardım. Çok kez bu gereksinmeyi duyarım. Zevk ve tat aramak aklımdan bile geçmemiştir. Bu nedenle birbirimize aldırış etmezdik. Yalnızca bir kez arkadaşlarım bana takılmak için kıza kendisinden bir şey satın almak istediğimi söylemişler. Kız masamın yanına geldi ve sepeti uzattı. ''Ben bir şey istemiyorum kızcağızım'' dedim. Öfkeli öfkeli ''Ya öyleyse herkesi ne diye çağırıyorsunuz?'' dedi. Özür diledim. İş anlaşılınca ona tatlılıkla durumu anlattım. ''Öyleyse hiç olmazsa bana bir parça kağıt verin, çöreklerimin altına sereceğim'' dedi. Önümdeki kağıtların dairenin malı olduğunu, benim olmadığını söyledim. ''Fakat evde benim kendi kağıtlarım var, istersen onlardan getireyim'' dedim. Alaylı bir edayla ''Benim de evimde çok'' dedi. Kısa bir kahkaha atarak uzaklaştı. Aramızda bu olay geçeli birkaç gün olmuştu. Bu tanışıklıktan hemen yararlanmayı düşündüm. Ertesi sabah evimizde hiç eksik olmayan kağıtlardan bir tomar alıp daireye gittim. Kağıtları kimse farkına varmasın diye rahatsız bir biçimde koynumda saklamıştım. Öğleye doğru arkadaşlarımın giriş çıkışından, bir şeyler yemelerinden çörek satıcısının geldiğini anladım ve müşterilerin üşüşmesi... Yavaş deyince hemen dışarı çıktım. Kağıdı çıkardım. Dişimi tırnağıma takıp genç kıza doğru yürüdüm. Kız sepeti yere koymuş, sağ ayağını genellikle oturduğu alçak iskemleye dayamış duruyor. Bir yandan alçak sesle şarkı söylerken bir yandan da iskemleye dayadığı ayağıyla tempo tutuyordu. Ona yaklaştığım zaman beni tepeden tırnağa bir süzdü. Bu durum büsbütün cesaretimi kırdı. Sonunda ''Kızcağızım'' diye söze başladım. Siz geçenlerde benden kağıt istemiştiniz. O zaman yanımda değildi. İşte evden getirdim ve kağıtları uzattım. Size o zaman da söyledim ki diye yanıt verdi. Ben de ka bende de kağıt çok. Ama fazla mal göz çıkarmaz. Bu sözleri söyleyerek hafif bir baş eğmesiyle kağıtları aldı sepetine koydu. Çörekleri göstererek çörek istemiyor musunuz? En iyileri satıldı ama dedi. Kendisine teşekkür ettim. Başka bir ricam olduğunu söyledim. Elini sepetin sapına geçirerek, ''Ya neymiş o?'' dedi ve öfkeyle yüzüme baktı. Bir müzik heveslisi olduğumu ama bu işe yeni başladığımı, kendisinden çok güzel şarkılar dinlediğimi, hele bir tanesinin çok hoşuma gittiğini söyledim. ''Siz mi? Beni mi? Şarkılar mı?'' diye çıkıştı. ''Peki nerede?'' ''Kendisinin komşusu olduğumu, avluda çalışırken gizlice dinlediğimi anlattım.'' Şarkılarınızdan bir tanesi çok hoşuma gitti dedim. O derece ki onu kemanda çıkarmaya çalıştım. Ah diye bağırdı. Kemanı cızır cızır öttüren siz miydiniz? O zamanlar demin de söylediğim gibi acemiydim. Sonraları yavaş yavaş büyük emekle bu parmaklara gereken oynaklığı kazandırdım. Bunları söylerken keman çalan birisi gibi sol elinin parmaklarını havada oynatıyordu. Yüzüne bir ateş bastı. Onun yüzünden de söylendiğine pişman olduğu okunuyordu. Küçük hanım dedim. Bende çaldığım parçanın notası yok da onun için cızırtıyor dedim. İşte salt bunun için sizden bu notanın bir kopyasını lütfetmenizi rica ediyorum. Kopyası mı dedi. Şarkının basılmışı var. Sokak başlarında satılıyor. Şarkı mı dedim. Herhalde o dediğin güftesi olacak. Öyle ya güftesi. Güftesi şarkısı. Fakat ben seslerini öğrenmek istiyorum. ''Böyle şeylerin de yazılısı olur muymuş?'' diye sordu. ''Elbet.'' diye yanıt verdim. ''Asıl sorun da burada.'' ''Peki siz bunu nasıl öğrendiniz küçük hanım?'' Söylenirken duydum. Ben de söylemeye başladım. Bu doğuştan sanatçı karşısında şaşırıp kalmıştım. Zaten bilgisiz kimseler çoğunlukla yetenekli olurlar. Ama doğru olan, asıl olan sanat bu değildir. Yeniden cesaretim kırılmıştı. ''Hangi şarkıdan söz ediyorsunuz?'' diye sordu. ''Pek çok şarkı biliyorum.'' ''Hepsini de notasız mı?'' ''E tabii. Peki hangisini istiyorsunuz?'' ''O kadar güzeldi ki'' diye açıkladım. Başlangıçta yükseliyor, sonra gayet yavaşlıyor. ''Hem canım, en çok söylediğiniz şarkı?'' Ha şu olacak'' dedi. Sepeti yine yere koydu. Ayağını iskemleye dayadı. Başını öne eğdi ve çok alçak, duru bir sesle şarkıyı söylemeye başladı. O kadar güzel, o kadar cana yakın söylüyordu ki. Daha bitirmeden elim onun... Sarkan eline gitti. Elini çekerek ooo dedi. Elini yakışık almayacak biçimde tutmak istediğimi sanmıştı. Fakat asla ben elini öpmek istiyordum. Yoksul bir kız olduğu halde. Ben de şimdi yoksul bir adam oldum. Şarkıyı öğrenmek isteğiyle ellerime umutsuzluk gösterir biçimde saçlarıma götürdüğüm zaman beni avutmaya başladı. Peter Kilisesi'nde ork çalan adam Hindistan cevizi satın almak için sık sık babasının dükkanına gelirmiş. Kendisinden şarkıyı notaya çekmesini rica edecekmiş. Birkaç gün sonra dükkana uğrayıp alabilirmişim. Bunları söyledikten sonra sepetini aldı. Yürümeye başladı. Kendisini merdiven başına kadar götürdüm. Üst basamakta son kez diz bükerken daire yöneticisi tarafından yakalandım. Yönetici masama dönmem için uyardı. Kızı da azarladı. Bu kız beş para etmezmiş. Bu söze çok kızdım. İzniyle aynı kanıda olmadığımı söyleyeceğim sırada odasına girmiş olduğumu fark ettim. Ben de kendimi toplayıp odama girdim. O zamandan sonra da ne düzensiz bir memur olduğum kaldı, ne yolunu sapıtmış bir insan olduğum denmedik kalmadı. Gerçekten de o gün ve onu izleyen günler doğru dürüst çalışamaz olmuştum. Aklım fikrim şarkıdaydı. Kendimden geçmiş gibiydim. Aradan birkaç gün geçtiği halde notayı almaya gitmenin zamanı gelip gelmediğini bir türlü kestiremiyordum. Kız, orcunun Hindistan cevizi almak için babasının dükkanına sık sık uğradığını söylemişti. Orkçu, Hindistan cevizini olsa olsa bir ay için satın alırdı. Oysa birkaç günden beri hava serinlemişti. Bu nedenle saygıdeğer müzik adamı herhalde şarabı yeğleyecek ve Hindistan cevizine gereksinme duymayacaktı. Çok çabuk gitmek yüzsüzlük, beklemek de ilgisizlik olarak yorumlanabilirdi. Kızla ilk konuşmamız arkadaşlarım arasında yayıldı ve onlar bana bir oyun oynamak hevesiyle yandıkları için kızla koridorda konuşmaya pek yanaşamıyordum. Bu arada yeniden hevesle kemanına sarıldım. Ara sıra kafadan çalıyordum. Fakat çaldığım şeylerin hoşa gitmeyeceğini bildiğim için pencereyi dikkatle kapatıyordum. Pencereyi açtığım zamanlarda artık kızın şarkısını duyamaz olmuştum. Kız... Ya hiç şarkı söylemiyor yahut da kapıları kapatıp o kadar alçak sesle söylüyor ki iki sesi bile ayırt edemiyordum. Sonunda aradan aşağı yukarı üç hafta geçmişti. Sabrım tükendi. Gerçi iki akşam sokağın köşesine kadar gittim. Hem de uşaklar görürse beni evde bir şey arıyor sansınlar diye şapkasız olarak gittim. Ama dükkana yaklaşınca içimi öylesine şiddetli bir heyecan kaplıyordu ki ister istemez geri dönmek zorunda kalıyordum. Ama Önce de söylediğim gibi dayanma gücüm kalmamıştı. Bir akşam ne pahasına olursa olsun dedim odamdan fırladım. Gene şapkasızdım. Usul usul merdivenleri indim. Dükkana doğru kararlı adımlarla yürüdüm. Dükkana yaklaşınca biraz durakladım ve ne yapmam gerektiğini düşündüm. Dükkanda ışık vardı ve bir takım sesler geliyordu. Biraz duraksadıktan sonra eğilip yan gözle içeriği gözetledim. Genç kız üstünde lamba duran masanın hemen önüne oturmuş, ışıkta mercimek yahut nohut ayıklıyordu. Karşısında da iri yarı, zorlu bir adam oturuyordu. Bu adam ceketini omuzlarına atmıştı. Elinde de bir lobut vardı. Satıra benzer bir şey. Keyifli bir şey konuştukları anlaşılıyordu. Çünkü genç kız birkaç kez kahkaha attı ama ara vermeden hatta başını bile kaldırmadan işini görmeyi sürdürüyordu öne eğildiğim için rahatsız oluşumdan mı yoksa başka bir nedenden mi bilmiyorum heyecanım heyecanım yeniden arttı tam bu sırada arkamdan güçlü bir elin beni yakaladığını ve ileriye doğru sürüklediğini gördüm gözümü açıp kapayıncaya kadar kendimi dükkanda bulmuştum serbest bırakılınca dönüp arkama baktım Karşımdaki adam beni dükkanı gözetlerken görüp durumumu kuşkulu bulduğu için yakama yapışan bak kaldı seni kör olası seni diye bağırdı Eriklerimin nereye uçtuğunu, karanlıkta dükkanın önündeki sepetlerden avuç avuç aşırdan mercimeklerin, arpa'nın ne olduğunu şimdi iyice anlıyorum. Şimdi gününü görürsün sen. Gerçekten de beni pataklamak için üzerime yürüdü. Mahv olmuştum, ama onurumun lekelendiği düşüncesiyle hemen aklımı başıma topladım. Hafif bir baş selamıyla bu kaba adama ziyaretimin amacının ne erikleri, ne de mercimeği olduğunu, yalnızca kızı için geldiğimi anlattım. Ben bunları söylerken dükkanın ortasında ayakta duran kasap bir kahkaha attı ve eğilip genç kızın kulağına bir şeyler fısıldadı. Bunun üzerine kız da güldü ve kasabın sırtına bir tokat atarak onu yanısız bırakmadı. Bakkal kasabı kapıya kadar götürüp uğurladı. Ben bu arada gene bütün cesaretimi yitirmiştim. O anda bütün bu olup bitenlerle zerrece ilgisi yokmuş gibi kayıtsızca mercimek ve fasulyesini ayıklamayı sürdüren kızla baş başa kalmıştım. Bakkal şamatayla içeri girdi. Hay tanrının gazabı dedi. Efendi kızımdan ne istiyorsun? Ziyaretimin nedenini anlattım. Ne şarkısıymış bu dedi. Sonra sağ elini şüpheli şüpheli sallayarak ben sana bir şarkı okuyayım da gör dedi. Genç kız önündeki tablanın yerini değiştirmeden sandalyesiyle yana dönüp eliyle tezgahı işaret etti. İşte orada dedi. Hemen tezgaha koştum. Gerçekten orada bir nota vardı. Bu aradığım şarkı olacaktı. Ama bakkal benden atik davrandı. O güzelim notayı kaptı buruşturdu. Söyle bakalım dedi bu neymiş? Bu adam da kim? Kız kurtlu bir mercimeği alıp yere atarken daireden bir efendi diye yanıt verdi. Bakkal daireden bir efendi mi diye bağırdı. Karanlıkta üstelik şapkasız. Başımda şapka olmayışının oturduğumuz evi göstererek buraya çok yakın bir yerde olmamızdan ileri geldiğini söyledim. O evi tanırım, dedi. Orada yalnızca saray danışmanı, babamın adını söyledi. Oturur. Uşaklarının da hepsini tanırım. Sanki yalan söylüyormuşum gibi yavaşça, işte ben o saray danışmanının oğluyum, dedim. Yaşamımda insanoğlunun nasıl birdenbire değiştiğini pek çok görmüştüm. Ama böylesini, bu sözleri söylediğim zaman adamın durumunda, davranışında gördüğüm değişiklik gibisini hiç görmemiştim. Bana sövüp saymak için açılan ağzı öylece açık kaldı. Ama gözleri hala öfkeliydi. Dudaklarında beliren gülümseme yavaş yavaş yüzüne yayılıyordu. Kız o kayıtsız duruşunu hiç bozmamıştı. Başı eğik işini görmeyi sürdürüyordu. Yalnızca dağılan saçlarını kulaklarının arkasına attı. Yüzünde gülümsemesi tamamlanmış olan bakkal. Demek danışman hazretlerinin oğlu ha? dedi. Lütfedip oturmaz mısınız? Barbara bir sandalye. Kız istemeye istemeye kızgın yerinden kımıldadı. Ama babası hemen bir sepeti kaldırıp altındaki sandalyeyi bir bezle sirerken, ''Sana gösteririm ben seni sinsi kız'' dedi. Saygıdeğer beyefendi, danışman hazretleri yani mahdum beyefendi demek istiyorum. Demek müzikle uğraşıyorlar. Acaba bizim kız gibi şarkı da söylerler mi? Herhalde notasına uyarak sanatkarca söylerler. Kendisine doğuştan sesimin kötü olduğunu söyledim. Yoksa kibarlar arasında görenek olduğu üzere klavsen mi çalarsınız dedi. Keman çaldığımı söyledim. Ben de gençliğimde epeyce kemancı zırdattım dedi. Bu sözcüğü söylerken istemim dışında kıza baktım. Onun alayla alayla gülümsediğini görüp sarsıldım. Kızımla ilgilenmek ister misiniz? Yani müzikte demek istiyorum diye konuşmayı sürdürdü. Bir adamın iyi bir sesi olursa başka nitelikleri de olur. Ama o incelik, bunu söylerken sağ elinin gösterme parmağıyla baş parmağını birbirine sürtüyordu. Onu nerede bulmalı? Hiç de layık olmadığım halde bana müzikte bu kadar derin bilgim varmış gibi davranılmasından çok utandım. Tam gerçeği olduğu gibi anlatmak istediğim anda dükkanın önünden birisi geçti. İçeriye, hepinize iyi akşamlar diye seslendi. Birden ürktüm. Çünkü bu ses bizim uşaklardan birinin sesiydi. Bakkal da tanıdı. Dilinin ucunu gösterip omuzlarını kaldırarak babanızın uşaklarından biriydiler sizi görmedi. Çünkü arkanız kapıya dönüktü diye fısıldadı. İşte böyle oldu. Ama saklanmak, yalancı çıkmak duygusu içimi kurt gibi kemirmeye başladı. Birkaç esenleşme sözcüğü kekeledikten sonra dükkandan çıktım. Notayı bile unutmuştum. Bereket yaşlı adam arkamdan koşup onu elime sıkıştırdı. Böylece eve, odama döndüm. İş nereden patlak verecek diye beklemeye başladım. Nitekim gecikmedi. Meğer uşak beni tanımış. Aradan birkaç gün geçince babamın yazmanı odama geldi. Ve bana baba evinden ayrılmam gerektiğini söyledi. Babamın bu kararına karşı ne söyledimse para etmedi. Kentin dış mahallelerinden birinde bana küçük bir oda tuttular. Böylece baba ucağından sürgün edilmiştim. Şarkıcı kızı da görmez olmuştum. Daireye çörek satması yasaklanmıştı. Babasının dükkanına gitmeye de bir türlü cesaret edemiyordum. Çünkü ailemin buna kızacağını biliyordum. Evet, yaşlı bakkala yolda rastladığım zaman öfkeyle başını çevirdi. O zaman yerin dibine geçtim. Günün yarısını dairede geçiriyordum, yarısını da evde keman çalmakla. Meğer başımıza daha neler gelecekmiş. Ailemizin talihi sönmeye başladı. Başına buyruk ve atak bir süvari subayı olan küçük kardeşim delice bir bahse tutuşmuştu. Bu bahis Macaristan'da oluyordu. Terli terli atıyla zırhıyla tunayı yüzerek geçti ve doğal olarak bunu yaşamıyla ödedi. En çok sevilen büyük kardeşim bir eyaletteki danışmanlıkta çalışıyordu. Hep üstlerine karşı gelirdi ve söylendiğine bakılırsa babam tarafından da gizlice korunuyordu. Hatta rakibini ezmek için ona kara çalacak kadar ileri gitti. Soruşturma açıldı. Kardeşim de gizlice ülkeden kaçtı. Babamın sayısız çok olan düşmanları onun yerinden etmek için bu olayı bir vesile saydılar. Dört bir yandan saldırıya uğrayan ve etkisinin sarsılmasına içerleyen babam danışmanlar toplantısında karşı saldırıda bulunuyordu. Bir gün tam konuşurken inme indi. Bu durumda eve getirdiler. Benim olup bitenlerden hiç haberim yoktu. Ertesi gün dairede arkadaşların gizli gizli fısıldaştıklarını ve parmaklarıyla beni gösterdiklerini fark ettim. Ama böyle şeylere alışık olduğum için bir şeyden kuşkulanmadım. Onu izleyen cuma günü, bu olay çarşamba günü olmuştu, birden odama kapkara bir yaz giysisi getirdiler. Şaşkınlık içinde sordum, acı gerçeği öğrendim. Aslında yapım güçlü ve dayanıklıydı ama bu haberi işitince dizlerimin bağı çözüldü, baygın bir durumda yere yuvarlanmışım. Beni bir yatağa götürmüşler. Bütün günü ve bütün geceyi sayıklamalar, bunalımlar içinde geçirdim. Ertesi sabah her şey eski durumuna döndü ama babam gömülmüştü. Artık bir daha onun sesi duyulmayacaktı. Ona çektirdiğim acılardan ötürü bağışlamasını dileyemeyecek, hatta bana gösterdiği layık olmadığım lütuflardan, evet lütuflardan ötürü minnetlerimi sunamayacaktım. Evet, o hep hakkımda hayırlı olan şeyleri istiyordu. Bir gün onunla yaptıklarımıza göre değil, düşündüklerimize göre hakkımızda yargıya varılacak bir yerde buluşacağımızı umuyorum. Günlerce odamda kaldım. Ağzıma bir lokma bir şey bile girmemişti. Sonunda dışarı çıktım. Çabucak yemeğimi yiyip eve döndüm. Ama akşam olunca karanlık sokaklarda kardeş katili Kabil gibi dolaştım. Babamın evi bana korkunç bir tablo gibi görünüyordu. Elimden geldiği kadar onu görmekten kaçınıyordum. Ama bir seferinde başım önümde dolaşırken birden kendimi korktuğum evin önünde buldum. Dizlerim müthiş titrediği için olduğum yerde duraklamak zorunda kaldım. Elimle arkamdaki duvarı yoklarken birden bakkalın kapısı gözüme ilişti. Barbara içerideydi. Elinde bir mektup vardı. Yanı başındaki tezgahta ışık yanıyordu. Onun yanında da babası ayakta duruyordu. Bir şeyler konuşuyorlardı. Neye mal olursa olsun oraya gitmeliydim. Derdimi dökecek, derdime ortak olacak kimsem yoktu. Bakkalın bana kızgın olduğunu biliyordum. Ama kızı ne de olsa güler yüz gösterirdi. Düşündüğümün tam tersi oldu. Ben dükkana girer girmez Barbara ayağa kalktı, beni kibirlice süzdü. Sonra yandaki odaya girdi, kapıyı kilitledi. Oysa yaşlı adam beni elimden yakaladı. Oturacak yer gösterdi, avuttu. Artık zengin olduğumu, kimseye boyun eğmemem gerektiğini söyledi. Ne kadar mirasa konduğumu sordu. Bilmiyordum. Mahkemeye başvurmamı salık verdi. Ben de bunu yapacağımı söyledim. Devlet dairesinden diyordu, iş çıkmaz. Konacağım mirasla ticaret yapmalıymışım. Deri ve meyve ticareti iyi kazanç sağlıyormuş. Bu işten iyi anlayan bir ortak kuruşları altına çevirebilirmiş. Kendisi de bir zamanlar bu gibi işlerle uğraşmış. Bunları söylerken ikide bir kızını çağırıyordu. Kız kapı duvar, ses vermiyordu ama kapının arkasında ara sıra bir hışırtı duyar gibi oluyordu. Kız bir türlü çıkmadığı, yaşlı adam boyuna paradan söz ettiği için dükkandan ayrıldım. Adam dükkanda yalnız olduğu için beni geçiremediğine yazıklandığını söylüyordu. Umduğumu bulamadığım için üzgündüm ama ne de olsa bir hayli avuntu bulmuştum. Sokağa çıkınca biraz durdum, tam babamın evine baktığım bir sırada ansızın arkamdan bir ses geldi. Kısık ve kızgın bir sesti bu. Çabucak vermeyin diyordu. Onlar sizin için iyi şeyler düşünmüyorlar. Hemen geri döndüm ama kimsecikleri göremedim. Yalnızca bodrumda bakkalın oturduğu evin penceresinin açılıp kapanmasından sesi tanımamış olsam bile gizemli uyarıcının Barbara olduğunu anlamıştım. Demek dükkanda konuşulanları dinlemişti. Demek benim babasından sakınmamı istiyordu. Yoksa Kulağıma mı öyle gelmişti? Zaten babamın ölümünden sonra daire arkadaşlarım olsun, tanımadığım insanlar olsun bana korunma ve yardım dileğiyle başvuruyorlardı. Ben de paralandığım zaman yardım edeceğimi söylüyordum. Bir kez söz verince sözümü tutmam gerekirdi. Ama ileride daha sakıngan olmaya karar verdim. Mirasımı almak için başvuruda bulundum. Sanılandan daha azdı ama gene de çoktu. 11 bin altın tutuyordu. Odam bütün gün ziyaretçiler ve yardım isteyenlerle dolup dolup taşıyordu. Bense adeta katı yürekli bir adam olu vermiştim. Ancak çok büyük zorluk içinde olduklarını bildiğim insanlara yardım ediyordum. Bu arada Barbara'nın babası da geldi. Barbara'yı üç gündür ziyaret etmediğim için sitemlerde bulundu. Onu rahatsız etmekten korktuğumu söyledim. O böyle şeylere kulak asmamamı zaten onu yola getirdiğini söyledi. Bunları söylerken öyle sert bir gülüşle güldü ki adeta korktum. Böylece Barbara'nın uyarısını anımsadım da az sonra konuşmamız mirasın ne kadar tuttuğuna dökülünce miktarı söylemedim. Ticaret önerilerini de ustaca altlattım. Gerçekten de kafamda başka amaçlar vardı. Babamın hatırı için çalışmama göz yumdukları dairede yerime başka birini almışlardı. Zaten aylık almadığım için buna pek aldırış etmedim. Son olaylar dolayısıyla meteliksiz kalan babamın yazmanı bana bir mektup yazarak bir danışma, kopya ve tercüme bürosu kurma önerisinde bulundu. Bunun için ilk kuruluş harcamalarını peşin vermem gerektiğini yazıyor, kendisinin yönetimi ele almaya hazır olduğunu ekliyordu. Üstelemem üzerine kopya işi içine notalar da katıldı. İşte sonunda mutluydum. Büro için gereken parayı verdim. Ama artık sakıngan bir adam olduğundan verdiğim paraya karşılık bir senet imzalattım. Kuruluş için gene peşin ödediğim güvence akçesi epeyce bir toplam tutmakla birlikte ondan korkum yoktu. Çünkü para benim adıma mahkeme veznesine yatırılmıştı. Ha kendi kasamda durmuş ha orada fark yoktu. Karar verildi. Kendimi ferahlamış, yücelmiş, yaşamımda ilk kez olarak bağımsız bir sözcükle adam olmuş görüyordum. Babam hemen hiç aklıma gelmiyordu. Daha iyi bir ev düzdüm. Gardrobomda bazı değişiklikler yaptım. Gün kararınca bildik sokaklardan yürüyerek bakkala gittim. Ama bu kez pek hoş bir davranış olmamakla birlikte ayağımla tempo tutarak şarkımı mırıldığını yordum. Ama şarkının ikinci bölümündeki bemolü kaç çıkaramıyordum. Neşem üstümdeydi. Ama Barbara'nın soğuk bir bakışı beni gene o eski cesaretsizliğime sürükledi. Babası çok iyi karşıladı. Kız sanki çevresinde kimse yokmuş gibi kağıt külahlar yapmayı sürdürüyor. Tek sözcükle olsun konuşmaya karışmıyordu. Ama söz mirasa gelince oturduğu yerde doğruldu. Adeta gözdağı veriyormuş gibi ''Baba'' dedi. Yaşlı adam hemen lafayı yetiştirdi. Orada kaldığım sürece ne bir kez olsun dönüp baktı ne de ağzından bir sözcük çıktı. Sonunda ayrılırken güle güle sözlerini hele şükür der gibi söyledi. Ama ben oraya gitmeyi sürdürdüm. O da yavaş yavaş yumuşadı. Bu yumuşama kendisi için minnet duyacağı bir iş yapmamdan ileri gelmiyordu. O gene boyuna beni azarlıyor paylıyordu. Yaptığım hiçbir işi beğenmiyordu. Tanrı bana iki tane sol el vermiş, ceketin bir baston korkuluğuna geçirilmiş gibi duruyormuştu üstümde. Horozlara kafa tutan ördekler gibi yürüyormuşum. Hele müşterilere karşı saygısızlığıma çok kızıyordu. İş yerim açılıncaya kadar işim gücüm olmadığı için biraz da müşterilerle ilişkim olup elim işe yatsın diye dükkanda yardım ediyordum. Bu iş genellikle günlerimin yarısını alıyordu. Baharat tartıyor, çocuklara ceviz ve erik kurusu sayıyor, müşterilere paralarının üstünü veriyordum. Bu sonuncu işte sık sık yanılıyordum. Her seferinde Barbara karışıyor, Zoraki parayı elimden alıyor, müşterilerin yanında beni küçük düşürüyordu. Müşterilerden birine biraz fazla yiysem, yahut ağzımdan emrinize amadeyim gibi gönül alıcı bir söz kaçırsam, daha müşteri dışarı çıkmadan bana sertçe, Sen Yaranmayı bırak, emre amade olan mallar olsun der, sırtını bana çevirirdi. Bazen de pek iyi davranırdı. Çocukluk anılarımdan, birbirimize ilk kez rastladığımız dairede çalıştığım zamanlarla ilgili öykülerden söz ederken beni dikkatle dinlerdi. Ama hep beni konuştururdu. Ara sıra tek tük sözcüklerle ya beni onaylar veya sık sık yüzünü buruştururdu. Müzikten veya şarkılardan hiç konuşulmazdı. Önce derdi, İnsan ya şarkı söylemeli yahut bu konuyu hiç açmamalı. Bu konu konuşulmaz. Artık kendisi de şarkı söylemiyordu. Dükkanda ayıp kaçardı. Babasıyla birlikte oturdukları arka odaya girmesi ise izinle değildim. Ama bir keresinde çaktırmadan içeriye kaydım. Sırtı bana dönüktü. Ayaklarının ucunda yükselmiş, ellerini bir şey arıyormuş gibi raflarda gezdiriyor. Bir yandan da şarkı söylüyordu. Bu o şarkıydı, benim şarkımdı. Çayda tüylerini yıkayan, başını sağa sola sallayıp tüylerini kabartarak gagasıyla düzelten çayır kuşları gibi cıvıldıyordu. Bir çayırlıkta yürüyormuşum gibi geliyordu bana. Ayaklarımın ucuna basarak usulca ona yaklaştım. O kadar sokulmuştum ki şarkı dışarıdan değil, içimden çıkıyormuş gibi gelen bir ruhlar şarkısı vermişti. O zaman kendimi tutamadım. Omuzları arkaya doğru eğilmiş ama vücudu öne doğru çıkan kızı yakaladım. ''Ah bilemezsiniz ne oldu?'' Bir fırıldak gibi yerinde döndü. Öfkeden yüzü ateş kesilmişti. Elleri titriyordu. Daha özür dilemeye vakit kalmadan... Barbara'nın dairede çörek satarken bir sırnaşığa nasıl tokat attığını arkadaşlar sık sık anlatırlardı. Daha çok ufak tefek sayılan bu kızın gücü ve elinin ağırlığı üzerine anlatılan şeyler pek fazla şişirilmiş gibi gelirdi insana. Ama gerçekte bu doğruydu. Yıldırımla vurulmuşa dönmüştüm. Gözlerimin önünde ışıklar yandı söndü. Ama bunlar göksel ışıklardı. Güneş gibi, ay gibi, yıldızlar, saklambaç oynarken şarkı söyleyen küçük melekler gibi. Hayaller görüyordum. Kendimden geçmiştim. O da benden az korkmamıştı. İyi etmek istiyormuş gibi elini yüzüme götürdü. Biraz fazla kaçmış olacak dedi. Birden yanağımda, ikinci kez yıldırımla vurulmuş gibi onun sıcak soluğunu ve dudaklarını duydum. Beni öpmüştü. Ama hafif, hafifçe, işte bu yanak üzerine... Ama öpücük diye buna derlerdi. Yaşlı adam bunları söylerken hafifçe yanağına vuruyordu. Gözlerinden yaşlar dökülmeye başladı. Bundan sonrasını anımsayamıyorum diye sürdürdü. Yalnızca şunu anımsıyorum. Birden kızın üstüne atıldım ama o yatak odasına kaçtı ve cam kapıyı kapadı. Kapıyı zorlamaya başladım. Sırtını çevirmiş bütün gücüyle dayanıyordu. Adeta yapışmış gibiydi. Birden içime bir cesaret geldi. Öpücüğünü... Camın arkasından yanıtladım. Arkamdan bir ses geldi. Bu yeni gelen bakkaldı. Vay canına ne de güzel şakalaşıyorlar diyordu. Çık dışarı aksi kız. Oyun bozanlık etme. Onurlu bir öpüceği kimse karşı koyamaz. Kız inat ediyor çıkmıyordu. Yarı bitkin bir durumda birkaç sözcük kekeleyerek oradan ayrıldım. Kendi şapkam diye bakkalın şapkasını giymişim. Bakkal gülerek arkamdan koşup şapkaları değiştirdi. Biraz önce de söylediğim gibi o gün yaşamımın en mutlu günüydü. Hatta biricik günüydü desem yerinde olur. Ama bunu söylemek doğru olmaz. Çünkü Tanrı'nın iyilikleri eksik değildir. Kızın hakkında ne düşündüğünü kestiremiyordum. Acaba daha mı öfkeliydi yoksa yumuşamış mıydı? Yeni bir ziyarete karar vermek hali güç oldu. Ama o bana karşı iyi davrandı. Her zamanki gibi ters değildi. Tersine alçak gönüllüydü. Sakin sakin işiyle uğraşıyordu. Başıyla bana yanındaki yeri göstererek oturmamı ve kendisine yardım etmemi işaret etti. Oturup çalışmaya başladım. Yaşlı adam gitmek istiyordu. ''Ne gidiyorsun baba?'' dedi. İstediğin şey oldu. Bu söz üzerine bakkal gitmekten vazgeçti. Odada üç aşağı beş yukarı dolaşarak şundan bundan konuşmaya başladı. Ben konuşmaya katılmaya cesaret edemiyordum. Bu sırada kız birden hafif bir çığlık kopardı. Parmağına bir şey batmıştı. Pek öyle canının değerini bilmediği halde elini sallamaya başladı. Bakmak istedim izin vermedi. Babası sen de amma da aksi şeymişsin diye homurdandı. Ve kızın önüne gelip bu kez yüksek sesle ''Benim istediğim şey henüz olmamış'' dedi. Sonra gürültülü adımlarla çıktı gitti. ''Ben dünkü dolayısıyla özür dilemek istiyorum ama sözümü kesti ve ''Canım bırak şu lafları doğru dürüst şeyler konuşalım'' dedi. Sonra başını kaldırdı, beni tepeden tırnağa kadar süzdükten sonra sakin ve edayla konuşmayı sürdürdü. Sizinle tanıştığımız günü artık anımsamıyorum ama son günlerde sık sık buraya gelir oldunuz. Biz de size alıştık, sizin mert bir insan olduğunuzu kimseye aslayamaz. Ama siz zayıfsınız ve hep kendinize yakın bulduğunuz bir kimseye bağımlı oluyorsunuz. O derece bağlanıyorsunuz ki kendi işlerinizi bile yapamıyorsunuz. Yıkıma sürüklenmemeniz için dostlarınız olsun, ahbaplarınızın olsun sizinle ilgilenmeleri bir görev, bir borçtur. Günün yarısını bu dükkanda geçiriyor, sayıyor, tartıyor, ölçüyorsunuz. Ama bu işin bir sonu yok. Geleceğiniz için ne düşünüyorsunuz? Babamdan kalan mirastan söz ettim. Bu miras bir hayli kabarık olabilir dedi. Para söyledim. Bu para bir iş yapmak için çok, harvuru parman savurmak için azdır. ''Gerçi babam size bir öneri de bulunmuş. Ben de sizi uyarmıştım. Haklıydım. Çünkü o bu tür işlerde vaktiyle çok para yitirdi. Bir de...'' diye kısık bir sesle sürdürdü. O zaten başkalarından para çekmeye alışkındı. Belki de dostlarından bile o kadar ustalıkla çekemez. Sizin yanınızda hep iyi niyet sahibi biri o bulunmalı. Kendisini gösterdim. Elini göğsüne götürüp ''Gerçi namusluyumdur'' dedi. Griye çakan gözlerinde açık mavi gök mavisi bir şey parlıyordu. Fakat benim yolum ayrı. Dükkan az kazanç getiriyor. Babamın kafasında hep bir meyhane açmak düşleri dolaşıyor. Böyle bir şey bana gelmez. Ben el hizmetleri yapmayı severim. Ayak hizmetleri beni açmaz. Bunları söylerken gözüme bir krahi çek gibi görünüyordu. Önünden bir mektup çıkarıp sinirli bir tavırla tezgahın üzerine fırlattı. Hem bana başka bir öneri de yapılıyor. Bu durumda buradan gitmem gerek dedi. Uzaklara mı diye sordum. ''Niçin soruyorsunuz? Size ne bundan?'' dedi. ''O nereye giderse ben de oraya gideceğimi söyledim. Çocuk musunuz?'' dedi. ''Buna olanak yokmuş. iş bildiğim gibi değilmiş. Ama bana inanıyorsanız ve yakınımda olmak isterseniz bitişikteki satılık tuhafiye mağazasını satın alın.'' dedi. ''Ben bu işten anlarım. Korkmayın paranıza bir şey olmaz. Hem siz de hesap ve yazı işlerini üzerinize alırsınız. Böylece size bir uğraşı çıkmış olur. Daha başka şeyler de olabilir.'' Ama şimdilik bunlardan söz etmeyelim. Ne olursa olsun siz kendinize biraz çeki düzen vermelisiniz. Kadınsa erkeklerden nefret ederim. Yerimden sıçramamla şapkamı kapmam bir oldu. Ne oluyor, nereye böyle diye sordu. Soluk soluğa şu yanıtı verdim. Söz verdiğim işten vazgeçtiğimi söylemeye. Hangi işten? Kendisine bir yazı ve danışma bürosu açma tasarımı anlattım. Bu işten kar çıkmaz, dedi. Bir şey danışmak için kimsenin büroya gereksinmesi yoktur, Yazı işlerine gelince onu da zaten herkes okulda öğreniyor. Notalarında çoğaltılacağını, bu işi herkesin kolay kolay beceremeyeceğini anlattım. Bırak bu saçma şeyleri dedi. Notayı bir yana bırak da zorunlu olan şeyleri düşün biraz. Hem siz büroyu tek başına yönetecek durumda değilsiniz. Bir ortak bulduğumu söyledim. Ortak mı dedi. Herhalde sizi dolandırmak için. Umarım para vermemişsinizdir. Neden bilmem titremeye başladım. Yoksa para mı verdiniz diye yine sordu. Kuruluş giderlerini karşılamak üzere üç bin altın verdiğimi söyledim. Üç bin altın mı diye bağırdı. O kadar çok para ha. Geriye kalanı da diye sürdürdüm. Mahkeme veznesine yatırıldı ve herhalde güvendedir. Demek daha ısı varmış diye bağırdı. Güvence akçesinin ne tuttuğunu söyledim. Bari mahkemeye parayı kendi elinizle mi yatırdınız? Bu işi ortağım yaptı. Makbuzunuz var mı? Hayır. Şu namuslu ortağınızın adı neymiş? Babamın yazmanının adını söylerken bir parça ferahlık duydum. Vay canına! diye yerinden sıçrayıp ellerini birbirine çarptı. Baba diye seslendi. Yaşlı adam içeri girdi. Bugün gazetede ne okuyordunuz? Bakkal, yazmandan mı söz ediyorsunuz dedi. Evet, evet. Ha, herkesi dolandırıp borç üstüne borç yaptıktan sonra sıvışıp gitmiş. Tutuklanması için her yere emirler verilmiş. Kız, baba diye bağırdı. Bu da ona parayı emanet etmiş mahvoldu demektir. Amma da aptalmış. Hep söyleyip duruyordum sana. Gene de ses çıkarmıyordum. Bir onunla alay edersin, bir dünyanın en namuslu adamı oğlu verir. Ama artık işi ben ele alacağım. Bu evdekimin sözü geçermiş göstereceğim. Sen Barbara, hadi Allah odana. Sana gelince efendi. Sen de çek arabanı. Bundan sonra bizi rahatsız etme. Burası imaret değil. Kız, aman baba ona karşı bu kadar kaba davranma zaten onun derdi kendine yetiyor dedi. Bakal iyi ya işte dedi. O mutsuz oldu diye ben de mi olayım? İşte efendi diye sözünü sürdürerek Barbara'nın az önce tezgaha fırlattığı mektubu gösterdi. İşte erkek diye buna derler. Akıl da var kese de dolu. Kimseyi dolandırmaz dolandırılmaz da. Namuslu olmak da buna derler. Güvence akçesinin kaybı kesin değil diye kekeledim. Evet diye bağırdı. Böyle olmak için o yazmanın bitdili olması gerek. O bir dolandırıcı, hem de dolandırıcının Daniskası. Hadi koşun bakalım, belki de yakalarsınız. Bunları söylerken elini omzuma koydu ve beni kapıya doğru itti. Elinden kurtularak kıza döndüm. Kız tezga tezgaha dayanmış, gözlerini yere dikmişti, göğsü şiddetle inip kalkıyordu. Ona yaklaşmak istedim, ama öfkeyle ayağını yere vurdum. Elimi uzattığım zaman da beni yeniden tokatlamak istiyormuş gibi eline havaya kaldırdı dışarı çıktım. Yaşlı adam da arkamdan kapıyı kapadı. Caddelerden geçerek kent kapısından dışarı çıktım. Kırlarda dolaşmaya başladım. Kah umutsuz bir üzüntüye düşüyor. Kah umutlanıyordum. Yalnızca şu hatırımdaydı. Yazman güvence akçesini vezneye yatırırken ben de yanındaydım. Orada kapının önünde beklemiştim. O içeri yalnız girmişti. Dışarı çıktığı zaman her işin çözümlendiğini, makbuzun da evime yollanacağını söylemişti. Gerçi makbuz gönderilmemişti. Ama daha göndermeleri de mümkündü. Gün ağırır ağarmaz kente döndüm. İlk işim yazmanın evine gitmek oldu. Fakat evdekiler bana gülmeye başladılar. Gazeteleri okuyup okumadığımı sordular. Ticaret mahkemesi oraya yakındı. Gittim defterlere baktırdım. Ne onun, ne benim adım yazılıydı, ne de ödenen bir paradan eser vardı. Demek yıkımım kesindi. Evet, başıma daha kötü şeyler de gelecekti. Yazmanla aramızda bir ortaklık sözleşmesi olduğundan alacaklılardan birçoğu benim yakama yapıştılar ama mahkeme bunları tanımadı. Tanrı bin kere razı olsun. Gerçi hepsi bir kapıya çıkardı ya. Bütün bu aksilikler içinde itiraf edeyim ki bakkalın kızı ikinci plana düşmüştü. Ama işler biraz yatıştıktan ve ne olacağımı düşünmeye başladıktan sonra son akşamın anısı düşlerimde canlandı çıkar düşkünü bakkalın ne mal ne mal olduğunu anlamıştım. Fakat kız bazen kendi kendime söyleniyordum. Eğer servetim elimde kalsaydı ona bir geçim kaynağı sağlardım. Doğal olarak o çaresizlikten ellerini indirdi. Bitkin vücudunu süzerek "O beni istemezdi." dedi. Başkalarına karşı takındığım nazikçe tavır ve davranışım bile onun gözüne batıyordu. İşte günler bu düşüncelerle geçiyordu. Bir akşam Alacak karanlıkta oturmuş, vaktiyle bu saatlerde oturmayı huy edindiğim dükkanı düşünüyordum. Birden onun beni azarlayan sesini duydum. Benimle alay ediyor gibi geliyordu. Birden bir hışırtı oldu. Sonra kapı açıldı. İçeri bir kadın girdi. Bu barbaraydı. Bir hayalet görmüş gibi oturduğum yerde dona kaldım. Onun da rengi uçuktu. Koltuğunda bir bohça vardı. Odanın ortasına kadar ilerleyip durdu. Önce çıplak duvarlara, sonra yere, yoksul eşyalara baktı, içini çekti. Sonra duvara dayalı dolaba doğru yürüdü. İçinde birkaç gömlek ve mendil bulunan bohçayı çözdü. Vaktiyle çamaşırlarımı o yıkayıp ütülerdi. Dolabın gözünü çekti. İçinde az çamaşır olduğunu görünce ellerini birbirine vurdu. Sonra hemen gözü düzeltti. Yeni getirdiklerini üstüne koydu. Dolaptan birkaç adım geri çekildi. Gözlerini bana dikip parmağıyla açık duran dolabın yüz gözünü göstererek... Beş gömlek, üç mendil dedi. Verdikleriniz bunlardı. Hepsini getirdim. Sonra yavaş yavaş gözü yerine itti. Eliyle dolaba dayandı. Hüngür hüngür ağlamaya başladı. Adeta sancılanmış gibiydi. Dolabın yanındaki sandalyeye oturdu. Yüzünü mendiliyle kapadı. Kesik kesik soluk alışından hala ağladığı anlaşılıyordu. Usulca yanına yaklaştım. Elini tuttum. Karşı koymadı. Yüzüme bakmasını sağlamak için aşağıya sarkan elini kaldırdım. Birdenbire ayağa kalktı, elini çekti. İşitilir işitilmez bir sesle, ''Neye yarar, artık olan oldu.'' dedi. ''Bizim de kendinizin de mutsuz olmamıza neden oldunuz. Tabii en çok mutsuz olan sizsiniz. İşin aslına bakılırsa siz acınmaya layık değilsiniz.'' Sesi gittikçe yükseliyordu. İnsan olur olmaza namuslu mu, yan kesici mi diye araştırmadan güvenecek kadar çabuk kanarsa, elbette acınmaya layık değildir. ''Ama gene de size acımaktan kendimi alamıyorum.'' Size hoşçakal demeye geldim. Evet. Şimdi korkun bakalım. Bu sizin eseriniz. Ta o zamandan beri karşı koyduğum o kaba insanların yanına gönderiliyorum. Başka çare yok. Size vaktiyle elimi uzatmıştım. Neyse, hoşçakalın. Sonsuzluğa kadar hoşçakalın. Gözlerinden yine yaş boşandı. Sonra canı sıkkın, başını iki yana sağlayarak kapıya doğru yürüdü. Vücudum kurşun gibi ağırlaşmıştı. Kapının eşiğine varınca yine döndü. Çamaşırlarınızı düzeltin dedi. Dikkat edin bir şey kaybolmasın. Daha kötü günler gelecek. Elini kaldırdı havada haç işareti gibi bir şey yaptı ve alçak sesle Tanrı yardımcın olsun dedi. Gitti. O anda vücuduma bir parça can gelmişti. Arkasından koştum. Merdiven sahanlığına durup Barbara diye bağırdım. Durakladı. Ben bir basamak inince dönüp gelmeyin dedi. Sonra sokak kapısından çıktı. O günden sonra çok acı günler yaşadım. Ama hiçbiri bana o günkü kadar acı gelmedi. Hatta onu izleyen gün bile. Çünkü o gün ne edeceğimi bilmiyordum. Ertesi sabah belki bir şey öğrenirim diye dükkanın çevresinde dolaştım durdum. Bir şey göremiyordum. Sonunda yan taraftan içeriye baktım. İçeride bir şeyler tarttıktan sonra müşteriye parasının üstünü veren yabancı biri vardı. Dişimi tırnağıma takıp dükkana girdim. Kadına dükkanı siz mi satın aldınız diye sordum. Henüz değil dedi. Sahibi nerede? Onlar bu sabah gittiler. Kızı da mı diye kekeledim. Tabii o da dedi. O evlenecek dedi. Kadın herhalde sonraları başkalarından öğrendiğim şeyleri de o anda söylemiş olacaktı. Adı geçen yerin kasabı ilk ziyaretimde dükkanda rastladığım kasap öteden beri kızla evlenmek istiyordu. Kız bu sürekli önerileri geri çevirmişti. Ama sonunda... Babasının üstelemelerine dayanamamış ve başka çıkar yolda bulamamış olduğu için çaresiz boyun eğmişti. O sabah baba kız gitmişlerdi. Zaten Barbara benim odama geldiği zaman çoktan kasabın karısıydı. Biraz önce de söylediğim gibi, dükkancı kadın bütün bunları bana anlatmış olacaktı. Fakat ben bir şey duymuyor, kımıltısız, donmuş gibi duruyordum. Sonunda müşteriler beni bir yana ittiler. Kadın da başka bir şey isteyip istemediğimi sorunca... Çaresiz dükkandan uzaklaştım. İnanın bana beyefendi diye konuşmasını sürdürdü. Kendimi insanların en mutsuzu olarak görüyordum. Nitekim ilk sıralarda böyleydi. Dükkandan dışarı çıkıp da Barbara'nın kim bilir kaç kez durup dışarıya baktığı pencereyi gördüğüm zaman adeta mutlu bir duygu içimi kapladı. O şimdi bütün dertlerden uzak, evinin hanımıydı. Yaşamını benim gibi yersiz yurtsuz birine bağlasaydı, Acılardan, yoksulluktan bir türlü kurtulamayacaktı. İşte bu düşünce içimdeki yaraya bir merhem etkisi yaptı. Onun mutluluğu için dua ettim. Parasal sıkıntım gittikçe artıyordu. Geçimimi müzikle sağlamaya karar verdim. Elimde kalan paranın izni oranında bütün ustaların, özellikle eskilerin yapıtlarını çalmak ve öğrenmek için kopya ettim. Son meteliğimi de harcadıktan sonra öğrendiğim şeylerden yararlanma girişiminde bulundum. Önceleri özel toplantılarda çaldım. Nitekim kiracı olduğum ev sahibinin şöleni bana ilk fırsatı verdi. Çaldığım parçaların hoşa gitmediğini görünce evlerin avlularında çalmaya başladım. Bu evlerde oturanlardan bazıları belki ciddi şeylerden anlar diye düşünüyordum. Sonunda kamuya açık gezinti yerlerine gitmeye başladım. Buralarda bazı kimselerin gelip önümde durması, beni dinlemesi, benden bazı şeyler sorması, büsbütünde ilgisiz uzaklaşmamamı... Gerek gerçekten beni hoşnut ediyordu. Önüme para atmaları beni utandırmıyordu. Zaten bu işi bunun için yapmıyor muydum? Hem benim eriştiğim konumdan daha yükseklere çıkan ünlü ustalar bile dinlettikleri şeyler için hem de fazlasıyla para almıyorlar mıydı? İşte böylece bugüne kadar yoksul fakat namuslu geçinip gittim. Aradan uzun yıllar geçti. Meğer bir mutluluk anlamda yazılıymış. Bir gün Barbara çıka geldi. Kocası para tutmuş. Kenar mahallelerin birinde bir kasap dükkanı açmış. Barbara iki çocuk anası olmuş. Büyük çocuğuna benim adımı koymuş. Uğraşım ve geçmiş günlerin anıları ciddi davranmamı gerektiriyordu. Sonunda büyük oğlu Yakob'a keman dersi vermek üzere evlerine çağrıldım. Bu çocuk çok yetenekli değildi. Hafta içinde babasının dükkanında çalıştığı için ancak pazarları boş kalabiliyor. Yalnızca pazarları çalışabiliyorduk. Ama... Barbara'nın şarkısını öğretmiştim. Gayet iyi de çalıyordu. Biz çalışırken bazen annesi de katılıyordu. Yıllar onu çok değiştirmiş, şişmanlatmıştı. Müzikle pek ilgisi kalmamıştı. Ama gene de sesi bir zamanlar olduğu gibi hoştu. Bu sözleri söyledikten sonra kemanını kaptı. Şarkısını çalmaya başladı. Benimle artık ilgilenmiyor. Boyuna çalıyordu. Sonunda bıktım, ayağa kalktım. Masanın üzerine birkaç gümüş para koyup çıktım. O hala çalıyordu. Kısa bir süre sonra bir geziye çıktım. Ancak kış bastırdıktan sonra döndüm. Gördüğüm yeni şeyler eskilerini unutturmuştu. Bizim kemancıysa büsbütün aklımdan çıkmıştı. İlk yaz gelip de buzlar çözülmeye başlayınca ve Tuna'da taşınca alçaktaki dış mahalleleri sellerin basması onu yeniden anımsamama neden oldu. Gartener sokağının dört bir yanı göle dönmüştü. Yaşlı adamın yaşamından endişe edilemezdi çünkü o çatı arasında oturuyordu. Yer katında oturanlar arasında ölüm işini görmüş, kurbanları toplamıştı. Ama gene de o bütün yardımlardan uzak, kötü bir durumda olmalıydı. Su baskını sürdükçe elden bir şey gelemezdi. Zaten resmi kurumlar ulaşımı kesilmiş olan yerlere olanak oranında sallarla yiyecek göndermiş yardım etmişti. Sular çekilip caddeler geçilebilir duruma gelince toplanmaya başlanan ve inanılmayacak tutarlara yükselen yardımdan payıma düşeni beni, en önce ilgilendiren adama vermeyi kararlaştırdım. Giyopoş Tattın görünümü korkunçtu. Caddelerde parça parça olmuş kayıklar, ev eşyaları, bodrumlarda hala duran su ve yüzen eşyalar. Bir takım engellerden atlayarak bir avlunun dayalı duran kapısına doğru yürüdüm. Kapıyı itip içeri girdiğim zaman gözüme bir sürü ceset ilişti. Herhalde cesetler resmi makamlarca toplanıp oraya konmuştu. Odalarda hala pencere demirlerine elleriyle sarılarak boğulup kalmış insanların ölüleri göze çarpıyordu. Zaman ve memur azlığı yüzünden bu kadar çok ölünün tanınmasına olanak olmamıştı. İlerledim. Her yandan ağıtlar, yaz çığlıkları, çocuğunu arayan annelerle annesiz kalmış çocukların bağırışları geliyordu. Sonunda Gartener sokağına vardım. Orada da bir cenaze alayının karalar giymiş kalabalığı vardım. Anlaşıldığına göre benim gitmek istediğim evden çıkıyordu. Biraz daha yaklaşınca cenaze alayıyla o ev arasında bazı kimselerin gidip geldiklerini gördüm. Sokak kapısının önünde temiz yüzlü, yaşlı ama dinç kalmış bir adam duruyordu. Ayağında uzun konçlu çizmeler, sarı meşin bir pantolon vardı, uzun bir pardösü giymişti. Bu görünüşüyle bir köy kasabına benziyordu. Buyruklar veriyor, arada sırada kayıtsızca yanındakilerle konuşuyordu. Bu adamın önünden geçip avluya girdim. İhtiyar bahçıvan kadın beni karşıladı ve hemen tanıdı. Göz yaşları içinde selamladı. ''Oo ne mutlu, bize onur verdiniz.'' dedi. ''Evet, zavallı yaşlı dostumuz. Şimdi meleklerle çalıyor. O melekler ki ondan daha iyi olamazlar.'' Sel geldiği zaman o dürüst adamı yukarıda odacığında oturuyordu. Su basıp da çocuklar çağırmış çağrışmaya başladığı zaman hemen aşağı fırladı. Onları kurtardı, sırtında taşıdı, esenliğe çıkardı. Göğsü bir demirci körüğü gibi kalkıp iniyordu. Evet, insanoğlu bazen dalgın olur. Kocamın vergi defterleriyle birkaç banknotu dolapta unuttuğu anlaşılınca yaşlı adam eline bir balta alıp suya daldı. Su göğsüne kadar çıkıyordu. Ama o dolabı kırıp unutulanları getirdi. Herhalde üşütmüş olacak. Önceleri sayıklamaya başladı, gittikçe kötüleşti. Gerçi hemen elimizden geleni yaptık ve ondan da çok üzüldük ama o boyuna şarkısını mırıldanıyordu. Hem o sesiyle hem tempo tutuyor hem ders veriyordu. Su biraz çekilince bir yüzücü gönderip papazı çağırttık. Papaz geldiği zaman o birden yatağında doğruldu. Sanki uzaktan gelen güzel bir şarkıyı dinlemek istiyormuş gibi yüzünü yana çevirdi ve gülümsedi. Sonra düştü, öldü. Hele bir çıkın yukarıya, sizden sık sık söz ederdi. Madan da yukarıda, gömme giderlerini biz üzerimize almak istedikse de kasabın hanımı razı olmadı. Kadın beni dik merdivenlerden yukarı çıkardı. Kapı açıktı, oda bomboştu. Tabut ortasında duruyordu. Kapağı kapanmış, götürülmeye hazır bir durumdaydı. Tabutun başında orta yaşlı, oldukça şişman bir kadın vardı. Alaca basmadan bir etek giymiş, şapkasına kara bir tül ve bir kara kurdele takmıştı. Bu kadın yaşamının hiçbir çağında güzel olmamıştı. Yanında epeyce sivrilmiş iki çocuk duruyordu. Biri kız biri oğlan. Herhalde anneleri cenaze töreninde nasıl davranmaları gerektiğini öğretiyordu. Ben içeri girdiğim zaman tabuta uygunsuz bir biçimde kolunu dayayan oğlunun kolunu indirdi ve tabutun örtüsünü özenle düzeltti. Bahçıvan kadın bizi tanıştırdı. Tam o sırada aşağıda trombonlar çalmaya başladı. Kasap dışarıdan bağırıyordu. ''Barbara, vakit geldi. Tabutu taşıyacaklar, göründü. Geçmeleri için yana çekildim. Tabut aşağı indirildi ve alay yola koyuldu. Önde haç ve bayrak taşıyan okul çocukları, rahipler, kilise topluluğu gidiyordu. Tabutun hemen arkasında kasabın çocukları. Çocukların arkasında da kasapla karısı yürüyorlardı. Adam hem dua okuyormuş gibi boyuna dudaklarını kıpırdatıyor hem de sağına soluna bakmıyordu.'' Kadınsa hararetli hararetli dua kitabı, kitabını okuyordu. Yalnızca çocuklar ara sıra onu işinden alıkoyuyordu. Kadın onları bazen ileri itiyor, bazen geri çekiyordu. Bu davranışından cenaze alayının düzeninin onu ne kadar ilgilendirdiği anlaşılıyordu. Ama her seferinde yine dua kitabını okumaya koyuluyordu. Sonunda mezarlığa varıldı. Mezar kazılmıştı. İlk avuç toprağa çocuklar attılar. Adam da ayakta dimdik durup aynı şeyi yineledi. Kadın diz çöktü. Dua kitabını yüzüne daha çok yaklaştırdı. Mezar kazıcılar işlerini bitirdiler. Kafile bozuk düzen geri döndü. Kent kapısında kadınla cenazeyi hazırlayanlar arasında küçük bir tartışma oldu. Anlaşılan kadın cenaze parasını çok bulmuştu. Aradan birkaç gün geçmişti. Bir pazar günüydü. Merakımı yenemeyerek kasabın evine gittim. Neden olarak da yaşlı adamın kemanını anı olarak saklama isteğimi ileri sürdüm. Aileyi toplu olarak bir arada buldum. Kemancının kaybından başka duyum sanır bir şey yoktu. Keman bir haçla bakışımlı olarak duvara asılmıştı. İsteğimi söyledim ve oldukça yüksek bir fiyat önerdim. Adam böyle bir kelepiri kaçırmak istemiyordu. Kadın sandalyesinde doğruldu. Nasıl olur bu? dedi. Keman bizim Yakob'un. Birkaç altın olmuş, olmamış fark etmez. Kemanı duvardan indirdi, gözden geçirdi, tozunu üfledi, çekmeye koydu ve sanki bir hayduttan korkuyormuş gibi sertçe kilitledi. Sırtı bana dönük olduğu için o anda yüzünde bilinen anlatımı bilemiyordum. Bu sırada hizmetçi kız elinde çorba kasesi ve etle içeri girdi. Kasap benim varlığıma aldırış bile etmeden çocuklarla yemek duasını okumaya başladı. Kendilerine afiyet olsun diyerek ayrıldım. En son gözüme ilişen kadın oldu. Yanaklarından aşağı bir oluktan boşanırcasına gözyaşı akıyordu.